Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugünkü programımızın hayırlara vesile olmasıyla başlayalım. Malumunuz, merak ettikleriniz programı ve aylardır bu programı bekliyoruz hep beraber. Şükürler olsun Rabbimize. Elhamdülillah. Peygamber Efendimizin ismini analım ve buyurun hep beraber salat edelim. <Sessizlik> Allahümme salli ala <Sessizlik> seyyidine Muhammed ve yine Muhammed. Peygamber Efendimiz ve vesselam'a, Salat ve selam olsun aline, eshabına ve bugünkü programımızı sizlerle beraber paylaşan bütün kardeşlerimize hayırlı olsun diyerek sözlerin en güzeliyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyenlerimiz, merak ettikleriniz programına siz de suallerinizi iletebilirsiniz. Haftanın bir günü yayınlanacak bu programımıza Cübbeli Ahmet Hoca'mıza sormak istediğiniz, aklınızdan gelen hangi soru olursa olsun... Rahatlıkla sorabilirsiniz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim sağ olun. Bugün Cübbeli Ahmet hocamızın evindeyiz. İnşallah ilk programımızı da bu heyecanla yapıyoruz. Hatırlarsanız seneler önce 2006-2007 yılında en son yaptığımız bir program vardı. İnşallah bundan böyle Allah Celle Celaluhu izin verdiğim müddetçe İnşallah Cübbeli Ahmet hocamıza sizin suallerinizi ileteceğiz. Efendim malumunuz... Çok önemli bir soruyla başlayalım. Hepimizin merak ettiği bir sorudur bu. 2014 yılının son günlerini yaşıyoruz ve Hristiyan alemi de Noel dedikleri bir inanışa hazırlanıyor, bunun kutlamasına hazırlanıyorlar. Ancak Türkiye'de her sene yeni yıl kutlamaları yapılıyor ve eğlenceler düzenleniyor bildiğiniz gibi. Ve muhafazakar belediyeler bile yeni yıl organizasyonlarında söz sahibi olmak istiyorlar. Bir şekilde onlar da hazırlık yapıyor. İnsanlarımız bugünü Noel olarak kutlamıyor. Ama yine de Hristiyanların kutsal saydığı bir günde. Müslümanların kutlama yapması acaba caiz mi? Bunu Cübbeli Ahmet hocamıza soruyoruz. Efendim yeni yılı kutlamanın dinen hükmü nedir Müslümanlar için? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve ala Seyyidil Murselin. Muhammedin ve alâ âliye Bu konuda çok sohbetler yaptık, çok beyanlarda bulunduk fakat günü vakti gelmiş yaklaşmış iken birkaç kelam edelim. Hatta bu hususta bir sohbetimiz kitaplaştırıldı. Noel Tehlikesi adı altında kitap olarak yazılmamış fakat sohbet çözüm yapıldı. İnsanların hizmetine sunuldu. Burada diyeceğimiz nedir? Evvela şunu belirtelim ki bizim takvimimiz miladi takvim değildir. Miladi takvim bizim dini hiçbir vazifemizi tespit etmiyor. Ramazanımız, bayramımız, kurbanımız, haccımız vesaire. Zekat nisabımız, hesabımız, havelan havel, sene dönümü vesaire. Bunların hiçbiri miladi e, takvimle e, belirlenmiyor. Çünkü miladi takvim güneş senesidir. Hicri takvim ay senesidir. şemsi kameri. Bunun aralarında 10 gün fark var. Bu 10 gün farktan dolayı da farkındaysanız her sene Ramazan 10 gün geri geliyor, işte kurban her sene 10 gün geri geliyor meselesi var. Bu da Zekatta bile bir hesap yapıldığı zaman bir insan diyelim ki Ocak ayında zengin oldu yani nisaba malik oldu işte 81 gram altın miktarı işte vesaire şartlarına haiz oldu diyelim. Böyle bir paraya sahip oldu. Bunu Ocak'tan baz alırsa bir daha Ocak'ta da bunu e, sene doldu diyerek ödemeye başladığı zaman bu adam 30 senede yani diyelim ki insanların yaşayabileceği bir şey 30 sene, 40 sene. 30 sene içerisinde hep ocakta vermeyi de nisaba malik o arada da fakir olmadıysa bir daha yani devam ettiyse bu imkanı ne oldu bu adamın? Bir senelik zekatı kayboldu. Yani yarın ahirete çıkar hesabını sorarlar zekat vermemiş. Ya ben ceket her sene verdim. Ne zaman verdin? Ben ocaktan ocağa verdim. E tamam da ocak o sene hangi aya geliyordu? Ocak o sene Recep'e geliyorduysa Hicri sen bunu, olarak, olarak Recep'de recebi baz alman lazımdır recebin onuysa onu diye. Sen ocağın on beşi diye baz aldın ama bu arada on gün kayıptan sen bir sene zekat vermemiş oldun. Bu ahiret için büyük bir vebali mucik bir şey. Ona bakarsanız Ramazan-ı Şerif zaten herkes yani meşhur olduğu için artık onda ihtilaf çıkmıyor çünkü takvimler ona da özen gösteriyor. İmsakiyeler basıyorlar falan filan. Yoksa orada da sorun çıkacak. Çünkü Ramazan ocağı Şubat'a göre değil ki. Dolayısıyla bu takvimlerimizi takrip ettiler. Saatimizi bozdular, takvimimizi bozdular, yazımızı bozdular, kıyafetimizi bozdular, yüzümüzü bozdular, huyumuzu da bozdular, suyumuzu da bozdular. Her yer kirlendi. Onun için biz evvela nereye parmak basalım? Efendim yara yaparmak basalım. Yani burada bir sorun var. Biz e, 1436 Hicri yılına girmiş bulunuyoruz e, Muharrem-i Şerif'in bid'aetinde Hicri başımızı kutlamaya çalıştık. E, dolayısıyla e, şimdi e, Safer ayı e, çıktı demek ki iki ay olmuş. Bizim Hicri başımız gireli iki ay olmuş. Ee, geliyoruz, şimdi yeni yıl diyoruz. Bir defa saçma bir şey. Bize göre bu yeni yıl değil. Biz 1436-1437. Neden? Bütün meselemiz ona talik ediyor. İnne Allah'a bahsettin alâ kulli miyeti sene men yüceddidül yâdîl ümmet emra ya. Allah Teala her yüz senenin başında bu ümmetin dinini yeniden tazeleyecek. Ne demek? Yani öldürülen sünnetleri canlandıracak, canlandırılan bid'atleri öldürecek Dini asr saadetteki tazeliğine tahvil edecek bir müceddit gönderecek mesela. Bu bu Davud sahip hadis-i şerif. E bunu neye göre baz alacağız? Yani yüzyılların başları dahi ona göre kıyametin kopması bile ona bağlı. Çünkü Hz. Mehmet'ten sonraki dönem hadis-i şeriflerde 40 sene öyle şu böyle bildirilmiş. E bütün hesap kitap şaşıyor miladiden gittiğin zaman. Şer'i mektubat-ı mana fazilet bu ümmetin ömrü 2000'i geçmez. Ve hatta bazı rivayetlerde Hazreti Mehdi'nin gelişi ve İsa Aleyhisselam'ın nüzülü ki bunlar mütevatir konular, elisinde itikat metinlerine girmiş. 2000'i geçmez. E 2000'i geçtik 15 oluyor. Halbuki hangi 2000'i konuşuyor? Hicri 2000'i konuşuyor. Daha 1436 önümüzde var. Kaç asırlık süreç? Yani dolayısıyla İslam'ı anlamak, Kur'an'ı anlamak, sünneti anlamak, dini anlamak için Hicri takvimin esas alınması gerekiyor. Ama birçok Avrupa'yla ayak uyduracağız. Asya'yla bilmem nereyle bilmem. Ya kardeşim, bugün Suudi Arabistan'da Hicri takvim geçerli. Hiçbir yerden de geri kaldıkları yok. Amerika'dan daha aşağı diller. Avrupa'dan da geri kaldıkları yok. Hiç onların düzeni Hicri takvimi esas alıyorlar ama öbüründe kullanıyor. Ama neye esas alacağımız muhteber. Hicri takvimi Esas aldılar diye Suudi Arabistan neden geri kalmış? Gitmek yemediğini, teknoloji bizden ileri. Her şey, cihaz bizden ileri. Efendim hastanelerinde bilmem nelerinde Avrupa'daki çiçeği buraya uğramadan oraya gidiyor. Ameliyatları bilmem nesi. Dolayısıyla bu bizi geri bırakmaz. Kendimizi gavur özentiliğinden kurtaralım. Biz Müslümanız İslam alemiyle birlikte hicri yılbaşıyla yılbaşımızı kutlayalım. Muharrem-i Şerif ile, Kâinatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem hicreti, tabi ki hicret reb il olmuştur ama 15 günlük de bir süreçtir tabii o da bir günde hicret olmamıştır. Konaklayarak, duraklayarak vesaire. Yani reb e denk gelmiştir ama tabi Muharrem Safer reb il zaten e, burada iki ay gerisinden tabi hicretin hazırlıkları, fikrinin oluşması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müsaade gelmesi vesaire bu süreç ele alındığında iki ayda gerisinden baz alınarak Muharrem-i Şerif e, e, Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, bunu belirlemiş. Fakat şimdi her şeyi söyle Hazret Ömer e, dinde hüccet midir? Bal gibi hutjetir. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem iktidarıyla dini mi Benden sonra iki kişiye uyun. Bekir Ömer, Ebu Bekir ve Ömer. Bir Ebu Bekir, ikinci Ömer. Bu tabii dört halifeye uyunlan zıt düşmez. Özellikle bu ikisine manas taşır. Ama hani alaikum bir sünneti ve sünnetül Benim sünnetim neyse. Halife Raşid halifelerimiz sünneti odur. Bu da 4 halifeyle tamamlanıyor. Hazreti Ömer Efendimiz bunu diyor ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadis-i şeriflerinde de ne buyurdu? El hilafetu ba'di 30 sene. Benden sonra halifelik 30 sene sürecek. Burada yine kendiyle başlatıyor. E yani 30 seneyi veriyor. Ondan sonra mesela bazı hadis-i şeriflerde ne diyor? Benden sonraki 60. yıla kavuşmaktan Allah'a sığının. Kureyş'in bir takım çoluk çocuğu Yezid'i kastediyor. Yezid zındığını kastediyor. Benden sonra e, Kureyş'in e, çoluk çocuk kabilinden, yönetimden bir şey anlamayan sefahat içerisinde eşkıya kabilinden olan e, tam 60'da Yezid'in dönemi. Bak benden sonraki 60. yıl. Şimdi dikkat ederseniz yılı belirlemiş 60 diyor ona. 60 olması için birim belli olması lazım. Bir başlangıcı olur. Bir e başlangıcı var. Kainatın efendisi belirledim. Hazreti Ömer e olan kafasından iş yapacak adam değil. Teravi olayında olduğu gibi. Teravi Hazreti Ömer çıkartmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki üç kere kıldırdı. Farz olmasın diye. Sonra herkes kendi kılsın. Hazreti Ömer onu sünnetleştirdi. Neden? Sünneti yerleştirdi. Farz olma tehlikesi kalktığında. Güzel ilim lazım her konuda. Onun için hicri taklım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tespitidir. Çünkü birçok rivayette kendisinden sonraki 100 seneyi bahsediyor. Şu an dünyada olan kişi kimse 100 sene sonra kalmayacak. Dünya üzerinde bir kişi kalmayacak şu anda. Mesela bu da sayı hadiste geçer. Burada hep 60 seneyi veriyor, 100 seneyi veriyor. Dolayısıyla "Hayrul kulu'n karni en hayırlı asır benim asrımdır." Bu sayı hadis. Asr-ı saadet dediğimiz asır. Yani nasıl olacak? Biri belli, yüzü belli olacak ki bir asır 100 sene yani. Şimdi gelelim. Sorunun aslı budur. Düzeltilecek bunun onun düzeltilmesi gerekir. Çünkü sen bunu düzeltmedikten sonra millet 2015'e giriyoruz diye hurra televizyon özel programlar açıyor seyretmeye başlıyor. E bunda tehlike var mı? Var. Bu caiz mi? Asla değil. Çünkü neden? Bu Hristiyanların kutsalıdır. Yani dini bayramıdır. Normal hani bir bilmem ne günü anneler günü babalar günü onlara da karşıyım ama o tip değildir. Onları kendileri ihtias etmişler. Bu İsa selamın mevlidi olarak doğduğu gün olarak bunu tespit etmişler. Ha zaten tabi belirledikleri tarih takvimde hata olduğunu bilim adamları söylüyor. Zaten onlar da 25 diyorlar. esas şeyi de bu diyorlar 5 gün saçmış Hani diyorlar. Ama biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlidini kutluyor muyuz? Kutluyoruz birkaç gün sonradan inşallah mevlidi şerif gecesine kavuşacağız. İki Ocak tarihi Mevlid gecesidir. Efendim, cuma olacağını düşün, cuma düşünüyorum. Cuma-cumartesi bağlayan gece. Yani Rebih-ül on ikinci gecesi bu sabit. Ama bu iki Ocak dönecek işte bir tane sene gelecek. Efendim arallah. Ama Rebih-ül on ikinci gecesi. Biz Bursa'da inşallah olacağız. Bursa'daki külliyemizde Mevlid-i Şerif'i kutlayacağız inşallah. E şimdi Peygamberimizin doğumunu kutluyoruz. İsa selamın doğumunda ne tehlike ne zarar var. Şimdi bu da ayrı bir konu. İsa selamın doğumunu kutlamanın yani doğduğu günü ona rahmet okumanın işte bir şey hediye etmenin, sadaka verip ruhuna göndermenin, Kur'an okusan, hediye etsen ki ölmemiştir kendisi. Ölmese de ruhaniyetine gider. Yok ölmese de ruhaniyetine hediye gider. Dire'den alan olan adama da ömre yaparsın. E, sevabını hayatta olan birine de bir tavafın sevabını bağışlayabilirsin. O zaman bunda ne sorun var? Bunda şu sorun var. İsa Aleyhisselam normal bir peygamber değil. Çünkü neden? Yahudiler Musa Aleyhisselam'a tapmıyor. Ama Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a tapıyor. Ondan dolayı bu ne oluyor? Şirk merasimi oluyor. Çünkü bunlar se'alisi vizelâse. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ سَعَلِسْ وَزَلَاسَ Kur'an-ı Kerim. Allah üçün üçüncüsüdür diyenler Muhakkak kafir olmuştur diyor. E şimdi bu nedir? Baba oğul kutsal ruh. E Meryem annemize de büyük iftirayla Allah'ın hanımı yapmışlar haşa. Böyle bir şirk merasimi dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın e, doğumunun kutlanmasından ileri geçmiş. Ona tapınma Allah'ın oğlu olduğu iddiası ki şirklerin en büyüdür. Lem yelit ve lem yüledimiz zaten bunun için nazil olmuş. Doğurmadı doğrulmadı. Doğurmadıysa oğlu yok. Doğrulmadıysa ana babası yok. Yani Allah bile bunu anlatmak için lazım olmuş. Yani bizim ihlasımızın, imanımızın temeli doğurmadı doğrulmadı ilkesidir. E sen şimdi Allah'a çocuk istahat edersen, Allah'ın oğlu var dersen haşa. Çocuk babasının cinsinden olması icap eder. E, Kur'an-ı Kerim'ine kâna-ya-külâni taham ayetiyle, anası da kendisi de yemek yerlerdi. Kurban olduğum Allah'ım tadında bırakmış. Yemek yerlerdi. Nokta nokta. Ne demek? Yemek yiyen nelere muhtaç olursa, da onlara muhtaç olurdu. E Meryem validemizle ile bakın Aleyhissel Lüzum yok ilerisini konuşma. Mevla konuşmadığını ilerisini biz niye konuşalım? Anlayacaksın. Yemek yerlerde. İlerisine ihtiyaç doğurur. Peki ben yer miyim diyor. E şimdi böyle bir durumda, sen Allah'ın cinsinden oğlu var, olduğu zaman çocuk babanızının sırrıdır, parçasıdır. E on, o noktada Allah'a tam büyük bir şirk koşuyorsun. E bunlar bu kafada. Allah ıslah etsin, iman nasip etsin. Ama, e şimdi bunların da kutsal saydığı bir gece, İsa Aleyhisselam'ın doğumundan ileri tapınmaları, e o zaman bu oldu şirk merasimi, Mevlid merasiminden çıktı. Şirk merasimi de olduğu zaman, senin buna katılman, kutlaman tehlike. Şimdi bu hususta birçok ayet-i kerime, Ey inanmış kullar Sakın Yahudi Hristiyanları dost edinmeyin Bundan önemli bir dostluk olabilir mi ki Sen onun kutsal gecesini Kutluyorsun Kutluyorsun derken Adama kutlu olsun demiyorsun Yani Hristiyana Senin geceni tebrik ederim Benim gecem değil ama Manasında bir kutlama da değil Evine ocağına sokarak Masana sofrana yansıtarak Efendim programlarını ona özel yaparak ve birçok içki gibi kumar gibi fuhuş gibi efendim dans gibi caz gibi vesaire vesaire vesaire sonu olmayan münkerat müstehcenat e, Allah dininin Kur'an'ın kitabının kabul etmediği şekillerde hareketler ve onları taklit ediyorsunuz. Meyletme diyorsunuz değil mi hocam zaten? E şimdi ben dost değil ki... mi? Meyletliyim <gülüyor> mi kim sizin sizden onları dost edinir? Feyne o o onlardandır. Buradan ayet okuyalım. 2. Vela terkenu lillezine zalim. Zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Ayet-i kerime la teyilu meyletmeyin buyurmuyor. La Çünkü rukun kelimesi masarı el meylul kalil diyor tefsirler. Azıcık meyil. Azıcık dahi meyletme kime? Zalimlere. Yahudilere, Hristiyanlara demedi ki. Ama öbür ara okuyalım. Kur'an birbirini tefsir eder. Tekzip etmez ki. İnne şirke la zulmün azim. En büyük zulüm şirktir diyor. Sen bir adama haksızlık yapıyorsan zalim oluyorsun. Sen Allah'a haksızlık yapıyorsun, doğurdun diyorsun. Ve Allah'ı atıyorsun aşağı. veled Allah. Kur'an-ı Kerim de geçiyor. Az kalsın gökler yere inecek. Tekad semavat yetefatterne min fawqin. Gökler üstünden aşağı yarılacak, yerler yarılacak, dağlar üstlerine düşecek. Kıyamet kopacak. En veled. Allah'ın çocuğu var dedilerdi. Bu çok ağır bir söz diyor Mevla. Göğü yere indirecek bir şey. Kıyametin saatini belirlemişim de onun için gökler duruyor diyor yani. Yoksa bu söz göğü yere indirir. Kur'an-ı Kerim'le sabit. E böyle bir tehlikeli bir konumda olan adamlar e şirken büyük zulüm. O zaman zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Tabii ki Müslüman da olsa zalime meyletilmez ama kafir olup da zalimse ki Allah'ın hakkını yiyorsa ve Allah'a iftira ediyorsa bunlara meyletmeyin. Ne olur? Ateş size de dokunur. Yani onları tamamen yakacak ve ebedi yakacak. Ama size de dokunur. Kur'an-ı Kerim'in ifadelerine çok dikkat edelim. Ateş sizi kaplar, ebedi kalırsınız falan demiyor. Çünkü hıtap Müslümanlaradır. Noel kutlamaya hazırlanan Müslümanlaradır. Zavallı Müslümanlaradır. Size de dokunur diyor. Onun için kafirlerin kutsal saydığı bayramlarına tazip çok tehlikelidir. Mahmut Efendi Hazretlerimizin bir tane görüntülü sohbeti var. O da bizim e, Çavuşbaşı Külliyesi de yaptığı işte onu ayda bir yayınlıyorsunuz. Evet. O ayda bir yayınladığınız şeyde de Allah'ın hikmeti bu konu var. Orada bir paragraf bu konu var. İsterseniz onu hatta alın da özel birkaç dakikalık sırf onu e, mesela atın sitelerinize. Ne diyor orada? feteva Hindiye'den ki çok büyük Şeyh nizam ve bütün ulema heyeti, e, Hanefi ulemasının deri gelenlerin yazdığı bir kitaptır. Hint ulemasının. El-Feteva hindiye bu eserde ne diyor? Hatta buyuruyor ki cilt sayfasında veririz yani şimdilik lazım değil diye diyor. Mevzuyu söylüyorum diyor. Bir kafirin diyor kutsal gününde diyor ona bir yumurta hediye eden kafir olur diyor. Mahmut Efendi Hazretleri gibi bir allame-i cihan zatın kendi beyanından ve fedeva hindiyeden nakıl yapıyor. Onların boyalı yumurtaları var bir şeyler var o paskalya bayramlar bir şey. Evet, yani hediye diyor. diyorlar bu boy, Yani bo, boyalı demiyordu orada yumurta bile. Yani ufak bir şey bile hediye eden. Şimdi burada tabi kafir olur derken açalım. Ehli sünnete göre hassasiyetlerimiz var. Yaptığı işin günah olduğunu bile bile yapıyorsa kafir olmaz. Normal görüp onların gününe de tazim ve saygı göstermek. Hani şimdi var ya diyalogçular, dinler arası diyalog safsatası ile. Aynı eşit mesafedeyiz. Bütün dinlere eşit mesafedeyiz. O zaman cehennemin dibine eşit mesafedesin yani. Sen nasıl bütün dinlere eşit olursun? Hak din var, innedli inayın, Allah'a l-İslam. Tek din İslam, öbürü batıl. Böyle bir şey yok. Ona değer veriyorsan tazim, hak olduğunu düşünüyorsan o zaman kafir olur. Öbür türlü günahkar olur. Burayı da açmak lazım. Efendim Hazretleri son, sohbetin sonuna doğru çok beklettim sizi diye de özür beyan ediyor. Yani onun için şerh olabilir orayı. Yani bize öğrettiği kaideler bu. Zaten kitaplarımızda yazan. O zaman Hemen adam yılbaşı kutladı bilmem ne diye adama kafir oldun denmez. Birine bir Hristiyan'a hediye aldı bilmem ne yaptı kafir oldun denmez. Ama büyük günahkar oldun tevbe et bir daha yapma tekrar etme. Nasuh tevbesiyle pişman ol denir. Yapmadıysa da yapma bunu daha gününe var hazırlanmışsın vazgeç denir. Durum bundan ibaret. Burada tehlike çok büyük. Kim bir topluluğun karaltısını çoğaltırsa o onlardandır. E karaltı ne demek? Kalabalık. E, bu hadis şeriftir. Yani efendim e, şimdi bir milyarsa bunu kutlayan, sen de bunu kutladın. Bir ol, bir milyar bir. O birle ne oldun? Bir milyara artış sağladın. Destek. Kimin karaltısını çoğalttın? Kutlayanlar. Onlardansın. E ben Hristiyan değilim. Hristiyan değilsin ama e, onlara benzeyenlerdensin. Menteşet ve Ebu Kavmi kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa ki hakikaten... Bizim Müslümanlarda da benzemeye çalışma. Bir tekellüfle, bir yapmacıkla, Taklit. bir taklitçilikle. Efendim, benzemeye çalışırsa feve O onlardandır. Mesela diyor, Hindiyi de söyle. Ya Hindiyi diyor, üç gün evvel alın yiyin veyahut o zaman ucu sağın. O gün kesmeyin, iki gün sonra kesin. Amma velakin sen efendim kurban Bayramı'nda kurban keser gibi sen böyle bir Hindi merasimine aynı gece, aynı gün efendim o Hindinin de işte yapma şekli var bilmem. Bunlar ne? Haram. E helal olabilir. Ama sen kafire benzemek kastıyla onun kutsal gününde şirk merasiminde katıldığın anda harama girdi. Bunu bütün kitaplarımız beyan ediyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında 70 bin evliyanın reisi, itikatta müçtehit komşusunu anlatıyor. Benim komşum diyor hastalandı. Beni ziyare çağırdılar. Müslüman. Gittim ziyaretine. Baktım çok fena gördüm. Yani Müslümanın öleceği güzel alametler yok. Hani yüzünün nurlanması vesaire yok. Yüzü kararmış, morarmış işte. Nefesi tıkanmış falan. Baktım diyor, ne yapabilirim? Ya, Tabi komada hali de. İmanı kurtarabilecek mi kurtaramayacağım? En mühim mesele hepimizin korkusu. Ee, Allah tabii itte kufira setelmi mümin Hadis şerif Tirmizi de geçer. Müminin anlayışından bakışından. Sakının. Her mümin olmasa da kamil müminler kastedebilir. Her müminde de bundan bir miktar bulunur. Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın nuruyla bakana da hiçbir şey gizli kalmaz. Şimdi benim lambayla bakan birçok şeyi göremeyebilir. Bak sizin lamba kuvvetli, işinlik, burası şey oldu. Yoksa yerdeki bir şeyi ben bizim lambayla göremiyoruz. O zaman ne oldu? Baktığın ışığına göre görüyorsun. Allah'ın nuruyla bakan Buna bir şey gizli kalmaz. E bu hadis tirmisi dedir. Evliya Allah'a bu hal verilmiştir. Kalbine bir nazar ettim diyor. Kalbi karanlık bulutlar yani kalbini zorluyor. İman nuru söndü sönecek söndü sönecek. Adam da son nefeste öldü ölecek yani. Allah Allah ya Rabbi dedim diyor bir teveccüh ettim şöyle bir müracaat ettim. Yani yöneliş teveccüh yöneliş. Tabi onun usulü adabı var bizim işimiz herkesin işi değil. Dedim ya Rabbi bu da Müslüman bir e, kulundur. Benim, benim de komşumdu Komşuluk hakkımız da var. imanını kurtarsa bari ya Rabbi. Bir diyor kalbine nur Allah'ımızdan gelen nurdan. Çünkü inikas tarihıyla yansıma e, Evliya olan kendisinde bulunan e, nurlu mümin, nursuz mümin. Tabi itaatkar mümin, fasık mümin. Fasihada mümin diyoruz ama herkes de bir değil. Kılanla kılmayan bir mi şimdi? haramdan kaçınanla bütün haramlara bulaşan bir mi? Dıştaki suratı da bir olmuyor. E i̇çi hiçbir değil. Ama helal arama inanana kafir demiyoruz. Müslümanım diyene kafirsin demiyoruz. O kadar diyorum Mevla'ya yalvardım. Bir zerre karanlık açamadım. Bir daha teveccüh, bir daha teveccüh. Üç kere Mevla'ya müracaat ettim ve onun kalbine yani nurlardan yağsın diye dedim ya Rabbi acaba benim teveccüh, bende de mi bugün bir kusur var, bir mekruhluk var bir şey mi var bende? Çünkü yani hadis-i şerifine Buhari'de geçtiği üzere nice dostlarım var ki levæksemallahu aleyhi ve berro bana ant etse benim adıma yemin bile edebilir diyor. Benim öyle dostlarım var benim adıma kasem etse ben onu yalancı çıkartmam. Yani şu dağı kaldıracak Allah vallahi dese yani Rabbim diyor ki öyle dostlarım da var ki şimdi seni mi yalancı çıkaralım yani? Hesabı yaparım diyor. ya bu Buhari'de yani. E İmam Rabbani bu dostlardan Başında gelir o değilse kimdir diyeceğiz yani. O zaman o da doğal olarak ne var acaba bir noksanlık mı? O zaman diyor kalbime ilham geldi. Dendi ki ey imam senin teveccühlerinde, dua ve tazarrularında bir kusur yok. Kusur bu şahsta. Niçin? Bu o zamanki artık Hindular mı vardı, Sihler mi bilmiyorum. O Sihler belki manapandan sonra çıkmıştır. Sihlerin tarihi yakın olabilir. Hindular mı var? O zamanki şirk diyelim artık Budizm olabilir. O coğrafyada olan bir şey. Şirk ehlinin kutsal sayede bir günü varmış. O günde onlar boyalı pilav pişiriyorlarmış. Boyalı pilav dediği Hindistan'da safranlı. şimdi de safranlı yaparlar. E biz de safranlı helal yani. Yanlış anlamasınlar. Safran zerdemer de. Safranlı şifadır, kansere devadır vs. Biz onu demiyoruz. Onların işte hindi yemek helaldir. Ama onların şirk merasiminin gününde o da katılmak için kutlama adıyla evinde yapıyormuş. Çoluk çocuk o da onlara kat kutluyormuş. Yani adamınkini kutlamıyor. Kendi de ailesiyle kutluyor. Ama adam Müslüman öbür tarafın şirk merasimi yani Allah'tan gayrına taptıkları bir kutlama. Ya bu Şimdi onun bir günü var. Onlara göre ritüeller var. Bu da ona katılıyormuş. Ey imam senin teveccühünle de, dağları desen kaldırırım. Ama bundaki karanlık Günah karanlığı değil. İçki kumar faiz fuhuş Bütün günahlardan insana zulümat gelir. Karanlık gelir. Ama o karanlıklar tevbe varla izalesi kolay olur. Hani bir daha yapmamak üzere. Azmede. Nasuh tevbesi kaydıyla. Ve lakin şirkten irtibatlı bir günahsa adamı gavur etmiyor ama şirkten kaynaşı neşet eden bir günahsa müşriklere tazim günlerini kutlama vesaire onun açılması zordur buyuruyor. Şirk, bunda şirk karanlığı var. Onun için senin nurların, duaların bunu açmıyor, kar etmiyor, para etmiyor. Aman ya Rabbel alemin dedim diyor. Ayrıldım geçtim evime. Bir zaman sonra haber geldi. Komşun vefat etti. E şimdi ben dedim ki cenazesine gideyim mi gitmeyeyim mi şüphelendim. Komşuluk hukuku da var. E adam Müslüman görünüşte. İstihare yaptım. Yani Mevla'yı ya müracaat istihara Hayır talep etme, hayırlı mı değil mi? Bana manen, Rabbim yani rüyasında da söylenmiş olabilir. Tebevliya Allah'ın halleri. Bize bile rüyada gösteriliyor bazı şeyler söyleniyor. Söylendiği gibi de çıkıyor yani. Benim bile arkadaşlar bilirler bazı şeyleri günü gününe çıktığı şeyler var. Yani bizim gibi günahkar adama bu olsa. Koca imamı Rabbani bu. Buyuruluyor ki imanını zor kurtardı, cenazesine gitti. Yani adam ne kadar günahkar olsa da cenazesine gidilir. Buradan da bunu anlıyoruz. Kafir olmadıkça. Ama adam az kalsın iman nuru pırpır ediyor. Söndü sönecekti ya. Yine İman Rabbani duavete dua ve bereketi olduğunu düşünüyorum. Ama e sen kendini bu kadar zor duruma niye sokuyorsun? Yani şunu demek istiyorum. Bu Noel kutlamasına karışmak öyle bir felaket açar ki adam başına. Son nefeste imanını kaybettirebilir. İçki kumar faiz bu uçtan, iman tehlikesine gitmez de. Yani haram olduğuna inandığı sürece. Kendini günahkar bildiği sürece. Bu şirk merasimine tazimden ve değer vermekten son nefes iman tehlikeye gidebilir. Herkese İmam-ı Rabbani gelmez ölürken. Bir de sen İmam-ı Rabbani gibi 70 bin evliyan reisi 2. binin müceddidinin bile açamayacağı bir karanlığa başını niye sokuyorsun? Yani çok tehlikeye sokuyorsun kendini. Bir iman gitse ne olacak? Ebedi cehennem. Son nefes motive. İnnemel ibratül il 80 sene namaz kıl. itibar yok. İtibar sonadır hadis Şerif sahih hadiste adam sonuna kadar iyi gider, ölümüne yakın sapıtır cehenneme gider diyor. Bunun tersi de var. Ölümüne yakın döner tevbe eder, cennete gider. itibar sonu diyor Hadis-i Şerif. Sahi-i hadisinde geçer. Bundan dolayıdır ki bu tehlikeyi beş paralık keyif için göze almayalım. Efendim Muhammed Efendi Hazretlerimizin de beyanı veçile o sohbetinde dinleyebilirler. Buyuruyor ki burada kutlama şeyinde hiçbir değişiklik yapmayalım. Şimdi sadete gelelim. Hiçbir değişiklikle demek demek? Ben her akşam çay içiyorum. İç. Meyve yiyorum. Ye. Her akşam televizyonu seyrediyorum. Neyi seyredettiğine bağlı. Neyi seyrediyorsun? Lale Gül'ü seyrediyorsan devam et. Ama sen şimdi seyret. E ben haber kanallar seyrediyorum. Cık, haber kanalları seyrede açık oturum haber seyret Ben bir şey demiyorum. Muhtevaya göre hüküm değişir. Ama... Yılbaşı özel programları var eğlence. Buna tam 12'de oldu mu? Göbek atarlar, dansız Ve Veya da bunda dans söz yok. Fark etmez. Yılbaşı özel adı geçen her şey. Haberse de haber. Açık oturumsa da açık oturum. İlle magazin olması şartı yok. Yılbaşına özel hangi program ise, hangi kanalda ise o güne özel olması. O yok. güne özel olması merasime girdi. Kutlamaya girdi. Ha sen hiç bir gece boza almıyorsun. O gece boza aldın. E boza helal. Ama o geceye özel aldın mı? İş karıştı. Hindi dolapta dursun. İki gün sonra ye. Helal. Ama o gece hindiyi kesti yedin. Hiçbir değişiklik yap. Hayatındaki kaydene o kaideleri değiştirme. Ama bak ne buyuruyor? Hiçbir değişiklik. Bir yumurtanın yaptığı işe bak. Feteva hindiye Hindi'de geçiyor ya. Onun için ben Müslümanım zaten bu şirk merasimine katılmıyor. Ben 2014 bitiyor 15'e geçiyorum. Ben o geçiş sürecini değerlendiriyorum bilmem ne bilmem ne. Bunlar Müslümana gelecek şeyler değildir. Kafirlere benzemek yetmez mi? Onların kalabalığını artırmak tehlikesi yetmez mi? Zalimlere azıcık meyletmeyin ateş dokunur size tehdidi Kur'an'da yetmez mi? Rabbimiz veliyim ente mevlana velimiz mevlamız sensin diyoruz. E mevla da buyuruyor mevlanız bensem kafirleri mevla tutmayın. Mevla dost demek lügatta. Yahudi Hristiyanlara evliya, aynı kelime veliden geliyor. Kendinize Yahudi ve nasarayı dost tutmayın. Günlerine katılmayın. Kutlamayın. Merasimden iştirak etmeyin. Onlar gibi giyinmeyin. Onlar gibi ev döşemeyin. Onlar gibi evlenmeyin. Onlar gibi efendim, giyinmeyin, kuşanmayın. Tıraşınızı bile onlara benzetmeyin. Kainat ne benzetmeyin. Halifül müşriki. Müşriklere benzemeyin. Bu kadar hadis var ya. Saçınızı bile uzatacaksanız ortadan ayırır. Ehli kitap ortadan ayırmaz. kitap içine don giymez, şalvar giymez. Peştemal bağlarlar. O zamanki kıyafet. Siz içinize şalvar giyin. Hep halifu elel kitap. Ehli kitaba muhalefet edin ya. Her işte ehli kitaba. Yani Yahudi ve Nesara'ya muhalefet. Bundan dolayıdır ki biz Allah için uyarıyoruz. O gece inşallah saat yedide Sinan Erdem e, salonunda Allah'ın bir mani vermezse Rahman ee, hanım kardeşlerimize yer yok. Kadın erkek karışmasına vesile olmasın diye hanımlar televizyonlarından Lale Gül'den veya Lale Gül Efem radyodan dinleyebilirler. Sinan Erdem'de saat 7'yi geçirmez. Hatta erkenden de dolabilir. Ona göre erken ara gelirseniz 7'de inşallahürahman yani 7.30'da falan Mevlidi Şerif başlayacak. Acayip Mevlidler okunacak inşallah. Kasteler okunacak. E bu fakir efendim Resulullah s.a.v'in Mevlit ayı girmesi münasebetiyle mevlit gecesine bir iki e, gün e, mevlit gecesiz o zaman zaten Bursa'dayız. İstanbul'da da o gün yapacağız. Niye? Birkaç kişiyi ne yapalım? E, özel programı izlemekten veya arkadaşlarla partiler yapmaktan e, bir günaha düşmekten koruyalım diye zaten oraya geldikten sonra çıkana kadar edene kadar ondan sonra da o havayı aldıktan sonra günaha girmez. O arada da televizyondan nicelerini bağlarız. Ekrana bağlarız. Radyoda bağlarız. Kaç kişiyi kurtarabilirsek? Allah için biz dine davete çıktık. Dinleyenler de ulaştırır. Bütün erkek kardeşlerimizi hep birbirini çağırarak, etraftakileri toplayarak inşallah Sinan Erdem'e bekliyoruz. Saat yedi itibariyle oradayız inşallah. Mevlid-i Şerifler okunsun. E bir de zaten dokuzuncu gece oluyor. E bir rivayet dokuzuncu gecedir. On ikinci gece rivayeti gibi dokuzuncu gece rivayeti de var. Bir rivayet zayıf da olsa yine gece Mevlid'e iki gece evvel mevlitin arefesi diyelim. Olması hasebiyle. Ondan sonra e, efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin istediği en büyük şey ne? Ümmetini cehennemden kurtarmak. Yani e, burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kayesine hizmet etmek derdimiz. Mevlid gecesini yine yapacağız, kutlayacağız gecemizi. Ama İstanbul'daki bu kadar insan da Bursa'ya gelemez. Dolayısıyla bunu burada yapalım ve bu vesileyle e, bir ümmeti benim ümmetimi benden duyurun. Ay, ayet ulaştırın, hadis ulaştırın. Bak 4-5 tane ayet hadis ulaştırdık şimdi. Gayeye hizmet edelim. Belli huani ve var. Bir kişiyi yılbaşı yani Noel kutlamaktan kurtardıksa Kâinatın Efendi sallallahu aleyhi ve sellem bizden memnun olur, razı olur, bize himmet eder, şefaat eder. Çünkü ümmetimi ateşten kurtardın, haramdan kurtardın diye. Bu gayeye hedeflenelim, kitlenelim ve bütün insanları Sinan Erdem'e inşallah çağıralım. Kâinatın Efendi'sini sallallahu aleyhi ve sellem hem Mevlid ayı Zaten Rebül Evvel'in tümü Mevlid Ayı olarak kutlanıyor. Mevlid Ayı, işte Mevlüt Gecesi'nin arefesi olmak hasebiyle onun dinine, sünnetine yardım edelim, hizmet edelim. Bunu duyuruyoruz. E, tabii bunun kitabı var, alsın okusunlar. Veya bu hususta daha birçok sohbetim var. Onlara da herhalde sizin sitelerinizde ulaşabilirler. Eski sohbetler de var vesaire. E, bu kadarla bu soruyu cevapta iktifa edelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli izleyenlerimiz Lalegül TV ekranlarındaki programımızda merak ettiklerinizi Cübbel Ahmet hocamıza sormaya devam ediyoruz. Değerli hocam, Müslüman bir ülke olmamıza rağmen neredeyse tüm din alimleri tarafından kumar olarak görünen şans oyunları ülkemizde de yazık ki revaçta. Ve her yıl başındaysa bazen devlet tarafından da bazı ikramiyelerin dağıtıldığını biliyoruz. Bu yılki ikramiye şu kadar bu kadar diye reklamlarda da bunlar zikrediliyor. Şimdi bu konudaki düşüncelerinizi biz daha önceden biliyoruz ama artık artan bir şekilde bu piyangolara rağbet var. Ekonomik sebepler veya başka şeyler de olabilir. Bununla alakalı bu piyangolara katılmak caiz midir? Burada kazanılan para helal olur mu? Ve bazen de bunu kazananlar şöyle bir şey söylüyorlar. Ben bu parayla hayır yapacağım. Bu kazanılan piyangodan gelen parayla hayır yapılabilir mi hocam? Efendim şimdi Allah-u Teala Hazretleri estağfirullah. Ya amenu, ey iman etmiş kullar. Mâde Sûresi'nin ayetinde. İnnemel khamru, şarap içki vel meysiru kumar vel ansabu, Di, tapınmak için dikilmiş putlar vel ezlamu falokları o falokları işte şimdi o şey döndürüyorlar bir şeyler o dönen şeyin içinde işte o falokları sembolize ediyor. Evet. bulan her biri birer pisliktir. Bin amel şeytan. Şeytan amelindendir. Yani şeytanın teşvik ettiği amellerdendir. Şeytan işi diyor. Fecdeni buhu. Siz bunlardan sakının leallekum tuflihun. Ola ki felaha erebilesiniz. Yani felaha ereceğimiz kesin değil ama bunlardan sakınanların kurtuluşa ermesi umulur. Mevlada bir şeye umulur buyurduğu zaman boşa çıkartmaz. Ama e sen şimdi bunlardan birine bile bulaştığın zaman hiç kurtuluşun umulmaz. Kurtuluş umudun yok. Bu ne büyük bela ya. Yani Allah Teala Hazretleri sakınanlara felah umudu veriyor. Sakınmayanlarda umut da yok. O zaman sen felah kurtuluş demek. İki gün dünyadayız, ebedi ahiretteyiz. Ölüp gideceğiz, ondan sonra tekrar dirileceğiz. Bu dirilmek ruhani bir şey değil. Beden de kalkacak dirilecek. Ya sonsuz cennet, ya sonsuz cehennem. E bir tabi günaha kadar yanıp çıkma vardır. Ama velakin cehennemin bir dakikasına bile dayanmak gözü alınabilir mi? Hadi ben e, O da imanı kurtarabilirse, demin dediğimiz gibi bu haramlara bulaşıp da bu haramlar senin son nefeste imansız ölmene sebebiyet verirse ebedi cehennem. Çünkü günahlar birike birike, küçük günahlara devam adamı büyüye çeker, büyük günahlarda ısrar. Yani devamlılık insanı maazallah küfre yani, küfür demek söylemek anlamda değil, kafirlik, kafirliğe çeker. Ulema böyle buyurmuştur diyor İmam Rabbani Hazretleri. El ısraru alal saghira yuftil alal kebira vel ısraru Allah sığınırız kafirliğe kadar götürür neden e günahlar birikir birikir birikir ne diyor feke fevka nuru'l iman iman nuru nasıl canlı kalacak ma taraakumuz zulumatil masi bunca günah bulutlarının karanlıkları üst üste binmiş iken bu devamlı biniyor, devamlı biniyor. bu kadar karanlık bulutlar üst üste gelmişken iman nuru nasıl canlı kalacak? Son nefeste iman deminki kıssayı ibretle dinleyip her yere e, kıyas edelim. İçki de bunun gibidir, kumar da bunun gibidir, zina da bunun gibidir. Hal böyle olunca tamam yaptığım işine haram olduğunu biliyorum. Tamam o zaman kafir demiyoruz. Ama son nefeste imanlı öleceğine de garanti veremiyoruz. E benimkin de garanti yok. Ben bir şey demiyorum. Ama günahın alışkanlığı bunu daha tehlikeli hale getiriyor. O zaman... Sakının ki felah bulmanız umulsun. Sakınmazsanız umutsuz vakasınız. Umutsuz vakasınız. Bu kumardır ve haramdır. Efendim pisliktir. Şeytan işidir. Daha ne diyeceğiz ya? اِنَّ مَا يُرِيدُ الشَّيْطَانِ يُوْكَعَ بَيْنَكُ الْعَدَوَةِ وَالْبَغْضَى فِي الْغَوْلُ وَالْمَيْسِرِ içki ve kumar birbirinin şeyidir. Eş değeridir. Birbirini çok birbirine sevk ederler. Birbirini celbederler. E şeytan bu vasıtayla sizin aranıza nefret, kin, buğuz, düşmanlık sokmak istiyor. Adam kazanıyor. Kazanıyor ama bütün ailesi ondan bir şeyler almaya çalışıyor. Adam da vermeyince doğal olarak benim param niye sana yedireyim deyince kaç kişiyi vurdular. Kaç kişini ayağına sıktılar, kafasına sıktılar. Kaç tane aileler birbirine girdi. Karı koca adam karıyı beğenmiyor, şunu beğenmiyor. Ondan sonra çoluk çocuğu perişan. Ondan sonra hepsini mahvolup gidiyor paraları hiç kazanmış da bugüne kadar hala zengin olan da yok İlle yine muhtaça dönmüş. çünkü hayrı yok, bereketi yok haramda şifa yok, haramda deva yok o zaman evet. hayır yapamıyor değil mi? bu kazandığı ve parayla ve süt zikrillah sizi Allah'ın zikrinden engellemek istiyor ve aynı salahı, namazdan engellemek istiyor <gülüyor> mevla rica ediyor rica ediyor derken hala bunlara son vermeyecek misiniz? son verin yakarım yıkarım buyurmuyor da Şimdi var ya cehenneme atacağım dibine 70 bin sene yakarım seni buyurmaktan aslında bu ifade tarzı Rabbimizin ben sizin veliniz, sahibiniz, dostunuz, mevlanızım yediriyorum, uçuruyorum bu kadar se nefesler aldırıyorum. Milli piyangodan çıkanın hepsini toplasan bir nefesi biten için bir nefes veremez. Hep bütün parayı kaç trilyonları versen bir nefes veremezler size. Ben bu kadar nefes veriyorum size. Bu kadar iyiliğinizin sahibiyim. Benim hatırım için. Sizin de aile huzurunuz, toplumun saadeti, e, maddi manevi efendim, e, refahınız, ferahınız için bu haramları bırakmanız lazım. Toplum içinde fert olarak da. Hala vazgeçmeyecek misiniz? E bunu duyup da insan, ya benim Rabbim var, canımı o alacak, tekrar dirigecek. Cennet, cehennem onun, her şey onun. O, o, o Rabbime karşı, onun bu ricası kırılır mı? Tabii ki bu emirdir, farzdur falan ama şekli bir acayip. Hala vazgeçmeyecek misiniz? Bundan insan var ya, tehditten daha büyük tesir algılaması gerekir. Eğer Müslümansa, eğer Allah ile bir zerre kadar muhabbeti, sevgisi, Rabbisine bağlılığı varsa. Hayır yapma meselesi. Mevla Teala buyuruyor ki, Ey iman etmiş kullar, Enfik'u min tayyibat mâkeseptüm. İnfak yapın. Yani fakire, fukaraya, sadaka, hayır, cami, çeşme, köprü, hastane. İşte ben Fakirlere yardım. Bunu nereden yapın? Ne bulursanız oradan yapın buyurmuyor. Kazandıklarınızın tertemiz olanlarından. Tayyip. Tayyip tertemiz. Helalen, helalen tayyiba. Kur'an-ı Kerim helal yiyin demekle kalmıyor. Tayyip tertemiz olanı. Ne farkı var? Helalen tayyibanın. Yani çok farkı var. Mesela cuma vaktindeki kazandığın, cumaya gitmeyip haram. Ama beş vakit namazın cemaati camide kılınırken cemaata gitmeyip dükkanda... Çünkü beş vakit namaz illa cemaatle kılınması şart değil. Ben cemaat kaçsa da kendim iki üç kişi cemaat yaparız veya kendim tek kılarım kazaya da bırakmam. Ama cemaati bile kaçırsan temiz olmuyor. Helal oluyor ama temiz olmuyor. Sana hem helal yediyor hem tertemiz yediyor Rabbim. O zaman bu hayatta ne diyor kazandıklarınızın tayyibatından... Mekruh bile bulaşmamış. Tertemizlerinden verin. Sen ne yapıyorsun? Beni bundan sorguya da çektiler. Piyangodan çıkma cami dedim diye. Levent'te bir cami var. Adını vermeyelim. Ben bundan degemede, soruların arasında degemede bu da vardı. Efendim, savcı bey ben bilmiyorum ya sen nereden biliyorsun diyor bana. Ben de dedim ilgi alanıma giriyor ondan biliyorum yani. E şimdi o camide namaz olur mu meselesi? E piyangodan çıkan camide namaz olur mu? Gasp. O kadar milletin parasını gaz parazesinde namaz olmaz yani. E Dolayısıyla bir camide birinin haram parası karıştığı bilinirse, faizden para almış oraya vermiş falan, bu caminin geneli o paradan olmayınca, içine karışmış olunca helalına niyet edilip, tabii ki ganimet malından İstanbul'un, Fatih'in, Fethi'ndeki, Ayasofya'daki makbul olduğu gibi, Gül Camideki gibi hani ganimet malı kadar helal olmasa da, Veyahut eski camiler gibi şüphe karışmayan paralardan yapılan camilerdeki kadar feyiz olmasa da e yine o camilerde namaz olur. Ama bir şeyin tümünün haram olduğu bilinirse piyangodan çıkmış paranın tümüyle cami yapmış. Namaz olmaz. Kumar parası küllün araya karışmış olsa helaline niyet edeceğiz. diyeceğiz. Yine de sakınmak başka cami varken ne lüzum var şüpheli yere gitme. Ama onun için وَلَا تَيَنْمُ Pis olanı özellikle seçip kasten infakınızı ve hayrınızı pisten yapmayın diyor. Yani pis ne demek? Başta pislikten maksat haram, necaset, manevi necaset, zahiri pislikten daha tehlikeli. Onun için pisten vermeyin diyor. Madem ki haram pistir. E, piyangoda kumardır ve haramdır. Ondan çıkan parayla hiçbir hayır yapmak caiz değildir. Şimdi yok cevap yapıyorum. Şimdi fakirlere yardım edelim bilmem. Geç onları sen. Al innallah bayyibün. Allah tertemizdir. Ve la yekbelu illa bayyibe ancak tertemizi kabul eder. Bana bunu mu yakıştırdın? Sadaka benim kudret elime geliyor Mevla buyuruyor. Sen benim kudret elime bunu mu yakıştırdın? Onun için redde sebep olur. Aksül yapar. Allah'ın gazabını celbeder. E ben hayır yapıyorum ya. Hayır yapıyorsun Allah da sana lanet eder o hayrından sebep. Neden? Bana hakaret yapıyorsun yani. Ben, ben sana mı muhtacım? Ben fakiri fukarayı yediremez miydim? Bu işi sana verdimse sen kazan diye verdim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? O bakımdan bunlar sakıncalıdır. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, şu an televizyonları başında bizleri izleyenler için Cübbeli Ahmet hocamızın evinden programımızı yaptığımızı söyleyelim. Ve siz de programımıza suallerinizi iletebilirsiniz. Merak ettikleriniz et lalegül Elektronik posta adresimiz. Değerli hocam, kadına şiddet 2014 yılında da durmadı. Gerek cinayet haberlerinde, gerek yaralamalarda yine kadınlarımız eziliyor. Bu konuda sizin çok duyarlı olduğunuzu biliyoruz. Belki ilk defa programımızı takip edenler olabileceğinden ötürü dinimiz kadına karşı nasıl bakıyor? Ve ikincisi sualde görüldüğü üzere kadına şiddeti nasıl değerlendiriyor hocam? Efendim... Dinimiz ahlak dini, dinimiz merhamet dini, dinimiz şefkat dini, dinimiz İslam silm, sulh, sükunet, sekinet, barış, huzur dini. Pat, küt, vurarak, döverek, tehdit ederek, bıçak dayayarak. Böyle bir şey huzura hizmet eder mi Allah muhafaza? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifi. İnni la adribun nisa. Ben kadınları dövmem. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yani e, e, hanımları, e, kıymetli annelerimiz, Ezvacı, Tahirat ve Matil Mümini annelerimiz bir kere el kaldırmış değil. Şimdi bu kadar da tabii arada kıskançlıklar e, olmuş. E, e, annelerimiz de tabii ki peygamber değiller. E, çok kıymetli insanlar ama kıskançlıklar olmuş olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzecek konular olmuş olabilir. E, bunu nereden görüyoruz? iki ay yatağını yatağı da yok ya zaten. Hasırın üstünde camide yattığını yani Hazreti Ömer radıyallahu aleyhi ve gelip ki onun bir manada kayınpederi Hafsa annemizin babası. Yani boşa bunları ya Resulallah bizi. Benim kızım diye falan. Hatır etme ya. Ne seni yüzüyorlar falan. Kainatın efendim, sallallahu aleyhi ve sellem hasır yüzünde izletmiş iki ay tabi orada bir terbiye metodu uygulamak için yani bir ailevi düzen kurma usulü ile ilgili. Ee, e, Ama mesela yataklarınızı ayırın ayet de. Biraz yataklarınızı ayırırsanız, hani kavga gürültü varsa biraz yataklarınızı ayırın da. Hani ki e, birbirinize karşı bir hasret olsun, nefret artmasın. Öyle buyuruldu halde e, kadına sen git evden denir mi? Şimdi evden kadını atan adamlar, adamlara kızdığım kadar dünyada hiç kimseye kızmıyorum Git nereye gidersen. Sen git nereye gidersen. Kadın nereye gidecek? Sokağa atıyorsun kadını. Böyle şeyler duyuyoruz haberlerde. Bu erkeklik değil. Bu şerefsizliktir ya. Bu namussuzluktur ya. Sen e ben kızgınım şimdi kavga mı edelim birbirin suratına bakıp? Kavga etme. Çık git efendim. Sen git. E üç gün beş gün nereye gideyim? Git ananın evine. Kadına diyorsun ya git ananın evine. Kendi git ananın evine. Ondan sonra git başka bir yere. Otele git. Kadın nasıl gitsin ya? Kadın mahrem ya. Kadını sen nasıl erkeklerle muhatapla itecek şekilde sokağa atarsın? He? Bu ne yapacak bu kadın? Zor oyunu bozar. Çaresizlik günahlara vesile olur. Allah muhafaza etsin. Bunun da müsebbibi kimse kocası mocası. E azap olur. Onun için e, ben kadınlara vurmam. Bir huzursuzluk var. Geçmiş sallallahu aleyhi ve sellem iki ay süren bir terbiye usulü. Huzursuzluk iki ay sürdü demiyorum. Ama hani bir ders verme bir daha olmasın böyle şeyler mesajı için. Ve lakin iki ay camide yatıyor yahu sallallahu aleyhi ve sellem. Ki kayınpederleri biri Ebu Bekir radıyallahu anh biri Ömer radıyallahu anh. Yani diğer kayınpederleri de var da. ikisiyle de ilgili biraz konu. Diyorlar bize bizim için, hatırımız için kızlarımızı tutma yahu. Seni üzen kimse talanı ver. Allah helal etmiş. Boşa diyorlar. Ne onu yapıyor? Ne eve gidiyor? Ne evde yatıyor? Ne de kadına sen çık evden diyor. Bunu yapanın kadına darbe vurması düşünülür mü? Haşa ve kelle. Hadis-i aynen ben kadınlara vurmam. Bu ne demek biliyor musun? Fiili sünnet. Vurmayından daha tesirli. Fettebi'uni <gülüyor> yuhbibkumullah. Bana uyarsanız Allah sizi sevecek. Ayet-i kerime de buyuruluyor. Bana uyarsanız Allah sizi sevecek. Men rahiba sünneti feleysemin. Sünnetimden dönen benden değildir. Ne demek benden değildir? Sünnetimden dönen dikkat edelim. Ben kadınlara vurmam. Vurmuyorum. Vurmadım. E bu bundan büyük sünnet olur mu? Fiili sünnet. Vurmayından daha önemli bir şey. Vurmuyorum. Sen nasıl vurursun ya? Nasıl çok sinirlendim de şöyle oldum böyle? Sinirlendinse aptala diyor. Oturuyorsan ayağa kalk. Ayaktaysan otur. Oturuyorsan yat. Çok sinirlendim duramıyorum. Çık dışarı. Git, nereye gidersen git. ya e, duruyorsun o sinirli ortamda vurmayı gerektirecek şekilde. E kadınlar da burada biraz anlayışlı olması lazım. Bazı kadınlar tabii adamın sinirli olduğunu, e, tansiyon hastası var, şeker hastası var, akıl hastası var. Olabilir herkes. Herkesin aklı seviyesi bir değil. E, psikolojik bunalımı var. Millete zaten toplumun çoğu şu anda psikoloğa gidiyor. Evet, evet. evet psikologlar da psikolog lazım, ayrı dava. E şimdi böyle bir toplumdayız. İşte sıkıntı olabilir, patronundan azarışmış olabilir, Çek, iş adamı çeki döner, seneti döner, adam da kafayı yemiş olabilir yani. Şimdi buna vursana, hadi beni boşlasana bakayım. Falan, kadın da bu hareketleri yapmayacak. ha yaparsa dayağı hak eder mi? Etmez. Erkek akıllı olacak. Kavvamûnü alen nisa, kadınlar üzerine ev reisi kıldım diyor Kur'an. Bima Allah bâbam ala baz. Ben fıtrat gereği kimini kiminden üstün ettim derken, sana sadece parayı sen eve getiriyorsun, kazanıyorsun, çalışıyorsun, parayı veriyorsun demek değil. Sabır, metanet, sükunet, sekinet konularında erkek daha sabırlıdır, daha tahammüllüdür. İslamiyet boşamayı kadınlara verse boşama hakkını, karılar kocalarını boşama oranı erkeklerin boşama oranından bin kat artar. Çünkü neden? Sabır ve tahammül et Sonra da pişman olurlar ama o anda fırlatırlar lafı Ama erkeğe verilmiş. Neden? Sabırlı olsun diye. E demek ki senin sade üstünlüğün parayı ben kazanıyorum değil. Senin üstünlüğün sabretmen. Hilim. Tekalleku bi ahlak illa. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah'ımızın huyları. Nedir? Rabbimizin. Celle Celaluhu. Afuven. Çok affedici. Gafuran. Çok örtücü. Çok bazı. Gaffar. Gaffar çok mağfiret eden. Özür diledi, tevvam, hemen kabul eden. Cık. Hani Allah'ın ahlakı, ilahlıktan Bir hadis-i şerif de buyuruyor ki: "İdelilataala meyetekhluqu ve 17 hulukan." Allah Teala'nın Hakîm Tirmizi Nevadiru'l Usul'de zikrediyor. Büyük muhaddis, evliyanın reisi. Allah Teala'nın 117 tane huyu var. Bunları yeni çıkacak kitabımda 15-20 huyu yazdım. Allah Teala'nın huy denmez. İnsana huy denir. de Sıfatı diyelim. 117 sıfat var. Men etao bi vahidin men dakhala'l cenne. Bu sıfatlardan biriyle bile ona gelen cennete girdi. Bu sıfatlardan biri ne biliyor musun? En barizi merhamet. Risale-i Kusse-i büyük şeyh efendi Garib İsmet Garibullah Hazretleri ne diyor? Terahhum kıl nisaya gel gidelim. Cemali Mahkem mahaleseyleti. Kadınlara çok merhametli. Çok acı, çok merhametli. Resulullah sallallahu aleyhi ve de buyurup, Mizan'da sabaha kadar teheccüd kılan, akşama kadar oruç tutanın amelinden daha ağır basacak bir amel söyleyeyim mi? Nedir o? El hulukul hasen. Güzel ahlak. Güzel ahlak el kaldırır mı ya? Güzel ahlak bağırır mı ya? Güzel ahlak kalp kırar mı ya? Değil mi? Güzellerin en güzeli ahlakın güzelliği. Öbürü sabaha kadar teheccüd gün sabah karısına bağırır, kalbini kırar, gitti. Öbürü sabaha kadar yatar, Sabah namazına kalkar ama hanımına merhametli davranır. O onun tecvidinden eftal oldu. E, Hadis-i şerif böyle söylüyor. İnnel bir leydriku bi'hlukul hasen derecete'l-kaimi's-saimi. Güzel ahlakla kul nereye ulaşır? Sabah kadar kıyam, her gün sıyam yapanın yerine ulaşır. Şimdi biz duysak ki, her gece sabah kadar ayakta namazda, her gün de oruç tutuyor. Bu adama ne deriz? Evliyanın reisi kutbullah tap zannederiz. Halbuki ahlaksızsa karısına bağırıp çağıran, oğlunu çocuğuna söven döven biri ise eziyet veren biri ise Allah muhafız. Müminlere eziyet veren mel'undur ya. Müminlere, müminelere. Ayette kadınlar da geçiyor da. İnanan erkekler, inanan kadınlar. Eziyet verenler çok büyük suçludur. Onun için bir hadis-i evleni ne kutlayalım? Khayaru <gülüyor> kum, khayaru Sizin en hayırlılarınız kimdir? Farz namaz herkes kılacak. Farz orucu herkes tutacak. Farz hacca herkes gidecek. Nafile amellere bakarsak o muhayyer. Sonu yok. İsteyen istediği kadar nafile yapsın. En hayırlınız kimdir? Buyurmuyor ki sabaha kılan. Buyurmuyor ki her sene ümreye giden. Buyurmuyor ki her sene nafile hacca giden. Buyurmuyor ki katır trilyon infak eden. Şu hadis-i şerif kadar sahih var mı ya? Sizin en hayırlınız kimdir? Hanımlarına en hayırlı olanlarınızdır. Bu kadar hadis ve şeylere baktığımız zaman kadını el kaldırmak kadar acizlik ifadesi, güçsüzlük belirtisi, çaresizlik işareti, zavallı bir çare yani. Sen onun taşkınlığı da olsa, şaşkınlığı da olsa, yanlış hareketleri de olsa, seni öfkelendiren, sinirlendiren davranışları da olsa, sen erkek sen, tamam mı? Bu lafı kadına da kullanıyorlar. Erkek sen lafını. Böyle kadınlar var ki rical hükmündedir. Öyle erkekler var ki kadın hükmünde de değildir. O zaman sen erkek sen lafını bir daha kullanalım. Erkekliğini göster de o ne yaparsa yapsın sen sinirlenmemeye bak. Yiğitlik odur, erkeklik odur. Elkeyi şu, pehlivan kimdir? Be göğsünü bilmem neni gösterme bana. Kaslarını, maslarını bilmem ne. Efendim, bana öyle pehlivanlık sökmez. Ya ben zayıfım, garibim, hastayım falan. Sen kuvvetlisin, öyle görünebilirsin. Pehlivanlık o değil gidiyor sallallahu aleyhi Nefsine galip gelendir. Menkaz ama nefse u. Öfkelendiğin anda öfkesini yutandır. Pehlivan budur. Ölümden sonrası için çalışandır. Bunlar kul hakkıdır. Yarın ahirette ölümden sonrası için önüne çıkacak mesuliyetlerdir. Sıratta mizanda seni tutuklatacak, mizanda çok ağır ve vebaler günah tarafına kefesine konacak kötülüklerdir. Kalp kır, kafa kır, göz kır, efenin vur, bağır, çağır bu ne oluyor arkadaş ya? Kadınlar sizin yanınızda emanettirler. Siz onların namuslarını Allah'ın kelimesiyle, akdiyle, nikahıyla helal ettiniz. Allah'ın emanetini aldınız. Allah'ın sizin yanınızda emanetleridirler. Onlara merhametli davranın. İstevsu bin nisâ-i hayrâ. Hadis sahittir. Kadınlara, kadınlarla ilgili hep size hayır vasiyet ediyorum. İyilik vasiyet ediyorum. Kadınlara iyi davranın, onlarla iyi geçinin. Olur birbirinizin beğenmediğiniz huylarınızı ayet-i kerimede. Ha sen tekrar o şeyin. Bir şeyi beğenmemiş, birinin bir huyunu kerih görmüş olabilirsiniz. Vece alallahi hayran keder. Allahunda yarın çok büyük hayırlar yaratabilir. Ondan bir çocuk olur, o çocuk seni abat edebilir vesaire. Fen kerih tümuhu ne? Yani siz onları kerih görebilirsiniz. Kadınlar hakkında özel bir ayet okuyorum. Hanımınızdan bazı huyunu beğenmeyebilirsiniz falan. Ama bir şeyi kerih görmeniz demek Allah indinde de zararlı anlamına gelmeyebilir. Onun için İyi davranın, iyi davranın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyetini tutun. En büyük vasiyeti namaz idi. Bir de elinizin altında bulunanlar. Tabii kölelik, cariyelik, mefhumu da o zaman için düşünebilir. Ama şu andaki esas elinin altında. Sorumluluğunun altında. Ve kadın tam elinin altında tabirine, hadisine es-salah es Vefat edecek artık mübarek eli düştü böyle yani. Son vasiyetim. Namaz, namaz, namaz. Bir de elinizin altında bulunanlar. Tabi buna işçi de girer. İşverenlere çok büyük mesuliyet var. Tabi ki e, kadın işçi değildir. Ama elinin altında bulunan ifadesi. Çünkü erkek egemen toplumlarda yaşıyoruz. Ve ekseriyetle e, para ve ilk yapan erkek. E, güç, e, kuvvet şeyini mukaisa edersen erkek daha kuvvetli hareket bakımından. Efendim dövmek, efendim Allah muhafaza bu cinayetler şuna, bunlar tabii biraz güç kuvvet isteyen hareketler falan. E bütün bunlarda elinizin altında bulunanlara dikkat edin, merhametli davranın, kulakkına girmeyin, kalp kırmak bile, sadece bağırıp çağırıp kalp kırmak bile, kabe yıkmaktan beter ya. Mümin ya, bu kadın imanlı bir kadın ya, bu sana bu kadar sana hizmet etmiş, iyilik etmiş. Ne yapmış ya? Yani? E yanlış yapmış işte bana şunu yaptı. Yemeği tuzlu yaptı. Onu bilmem ne yaptı. Bana çar çar çar konuşuyor. Şunu istiyor, bunu istiyor. Ya e senin imkanın varsa alırsın imkanın yoksa dersin hanım şu an imkanım yok. Harama krediye, rüşvete giremem. Birbirimize karşı anlaşlı olalım. Helalından kazandığımızda tamam senin işlerinde, isteklerinde, kademe kademe eline geldin falan falan. Böyle konuşmak lazım. Sus lan man. bunlar. Müslümanın e, ailesine hayırlı olacak bir kişinin kullanacağı tabirler değil. Allah Teala bizlere İslam ahlakını takınmayı nasip eylesin. Evlerimizde yuvalarımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşleriyle çocuklarıyla takındığı muameleleri ve ahlakı tatbik etmeyi bize müyesser eylesin. Amin. Kolay eylesin. Dualarımızı kabul eylesin. Amin. Hocam Allah razı olsun. Çok önemli bir konuyu sizin sayenizde daha iyi bir şekilde öğrenmiş olduk. Değerli izleyenlerimiz yine sırada sizlerden gelen sorular var. Bu arada ben yine hatırlatmak istiyorum. Siz de Cübbeli Ahmet Hocamıza soru sormak için merak ettikleriniz et, lalegultv.com.tr adresine sorularınızı iletebilirsiniz. Değerli Hocam, bedelli askerlik sizin de bildiğiniz gibi gündemde hatta yasalaştı ve 28 yaşından gün almış ve üstü kişiler bu açıklamaya göre 18 bin lira karşılığında askerlik hizmetinden muaf tutulacaklar. Bu tabi parayı ödeyemeyenlerse bu askerliği yapacaklar belli bir süre orada bulunacaklar. Bu konudaki düşünceniz nedir hocam? Bir de bununla beraber e, bu yani 18 bin lira karşılığında e, paralı askerliği yapmak dinimiz açısından caiz midir hocam? Yani askerliğini yapanların hakkına girmiş olunur mu? Burada bir hak mevzusu var mı hocam? Şimdi bu e, biz tabi caiz mi değil mi kısmıyla ilgileniriz. Din bu işe yani 18 bin lirayı vereyim ben askerlikten muaf tutulayım şeyini uygulamak caiz midir değil midir kısmı beni alakadar eder. Çünkü çünkü sistem şeriat sistemi değildir. Şeriat sisteminde de olsa nasıl olurdu meselesine gelince. Bu siyasi bir şeydir. Siyasi derken politikayı kastetmiyoruz. Siyaset lafını siyaset Arapça bir kelimedir. Politika gavurca bir kelimedir. Siyaset yönetim demektir. Politikada her türlü dalavere alavere olabilir. Siyaset yönetim demekse, e, tabi İslam'da bir nizamı, bir sistemi, bir düzeni yönetim şekli vardır. Bu tabi Hulefa-i Raşidin'den beri sistematik gelmiştir. Bize kadar intikal etmiştir. Şu anda tabi layık bir yapı. E, dini referans almayan bir yapıdır. Dolayısıyla o caiz miye değil miye bakmaz. Zaten baksa çok şey değişmesi lazım. E, ama biz burada mükelleflerin sorulana cevap vermekle mükellefiz. E, dolayısıyla ee, İslami bir hükümet dahi olsa bazı kere orduya asker lazım olur bedene bazı kere de orduya para lazım olur. Niçin? Ee, tecizat alınacak silah alınacak, tank yapılacak füze savar yapılacak Mühim bilmem ne. Yani. E, mühimmat <gülüyor> masraf para icap eder bütçede açık olur e şimdi asker fazlalığı olur nüfus fazla olur e, yani değil mi? E burada bu yönetimle alakalı bir şeydir. Dolayısıyla burada e, yönetim, e, devlet yönetimi, e, her dönem için konuşuyorum bunu. Yani İslami devlet yönetimi de olsa veya devlet yönetimi e, ihtiyaç neye göreyse gerekli olanı ve elhem felehem, en mühim sonra mühim. Önce en mühimden başlayarak ara sıra böyle şeyler yapıyorlar. Ben bunda ihtiyaç var yok bilmem ne bunun. Çeteresini ben tutmadığım için uygun mudur değil midir diye cevap veremiyorum. Çünkü hani ihtiyaç neydi de ne yapıldığını bilmediğim için. Bu kısmı öyle. İkinci kısmı efendim devlet böyle bir şey çıkartmışsa böyle bir imkan insanların bu imkandan yararlanması caizdir. Yani burada kul hakkı terettüp mi öbürünün parası yok gitmek zorunda Bu kul hakkına girmez. Çünkü bunun devletin nizamı ve sistemi ne alakadar eden bir konu var burada. Ee, o emeklilik ona göre, öbürü ona göre. E mesela şu kadar günde emekli diyor. Onu artırıyor bilmem ne kadar gün. E ben şimdi oradan emekliye girdim. Bu giremedi. Hakkına giriyor muyum şimdi falan. E şimdi bunlar bizim elimizde olan şeyler değildir. Dolayısıyla devlet burada kanun çıkarıyor. Şudur budur. E kanun çıkarıcılar burada mesul müdür değil midir? Onlar e, küllüküm rahim ve küllüküm mesulü arra'id. Hepiniz çobansınız. Hepiniz Efendim güttüğünüz sürüden mesulsünüz. Ayrı bir şey. Onlar da onun sorumluluğunu herhalde biliyorlardır, farkındadırlar. Biz onlara efendim, şu anda yol gösterecek konumda değiliz. Ama e, caizdir ve burada kul hakkına girmek diye bir şey yoktur. Bu, bu idari bir konudur. E, şu anda da böyle bir şey çıktığına göre e, ama ben gitmek istiyorum, yapmak istiyorum. Git yap. Yani Seçenek sana kötü e, tabii ama e, para verip de askerlikten muaf tutulan adam adam sen haram işledin kul hakkına girdin deme de fıkhen ve dinen bir hak yoktur yani şu an şu ortam için konuşuyorum. Hocam Allah razı olsun. Yine bir konuda Aynen. bizi aydınlattınız. Değerli izleyenlerimiz bugünkü programda sizin de intibanız mutlaka olmuştur. Her soru mutlaka önemli. Belki bugün bizim başımıza gelmeyen bir olay ama yarın bu soruyla alakalı yani başka bir izleyicimizin sorduğu sorunun cevabı bizim için önemli olabiliyor. Bu açıdan bu programımızın kaydını mutlaka tekrar tekrar herkese izletelim, takip ettirelim inşallah. Efendim bir başka soruyla müsaadenizle devam etmek istiyorum. Ülkemizde son yıllarda televizyon izleme oranları bir hayli arttı ve tabii televizyon dendiği zaman da yıllardır sizin anlattığınız televizyonun bir tehlikesi var, programların bir tehlikesi var. Hatta bugün ilk bölümde de e, Noel tehlikesiyle alakalı televizyon e, tehlikelerine değinmiştiniz. Bununla ilgili şöyle bir soru geliyor hatta bayağı bir sorular var ama moda programlarıyla alakalı. Bu programlarda e, dinimiz ve gelenek göreneklerimize uzaktan yakından bağdaşmayacak görüntülerin verildiği aktarılıyor. E, genç kızlarımız farklı giyim ve yaşayış tarzlığına özendiriliyor bu programlar gençlerin genel ahlakını sizce nasıl etkiliyor demiş hocam. Buyurunuz. Öyle bir büyük bela ki, yani anlatmak kabil değil. allah Teala Müslümanların kadınlarına ne emrediyor, bu programlarda bunlar neler yapıyorlar ve yaptırıyorlar. Birkaç ayet-i kerime okuyalım. Estağfirullah bismillah. Ya yü'nnebiyyü, ey peygamberi zişan, ahzab suresi. Kulli eşlerine söyle. Bak Kur'an-ı Kerim ne acaba? Eşlerine söyle. Ve benatike, kızlarına söyle. Ya bana ne ben peygamber kızı mıyım? Ve nisa il müminine, bütün inananların kadınlarına söyle. Siz Müslüman değil misiniz ya? Ne Müslümansınız. O zaman size de söyleniyor. Allah elçi gönderdi ve ona emrediyor. O da vazifesini tebliğ ediyor. Bunda ne var? Senin ebedi ahiretini kurtarmak için. Ne söyle? yudeni ne aleyhinne min celabibihin başlarından aşağı üzerlerine cılbablarını yanaştırsınlar. Cılbab, celabib kelimesi cilbabın gibi. Cilbaba bakıyorsun milhafe. Milhafe'ye bakıyorsun çarşaf, çar, çarşaf, ferace. Tabi bu şeye de müsaade var. Anadolu'da atkı şal var. Şalvarın içine birkaç benim gibi girer yani tabi öyle bol. Efendim şeyde ne onun adı Erzurum yöresinde İhram. İşte göresellere de kur, İslamiyet müsaade eder. Ee, Karadeniz'de peştemal dolaylık. Ama peştemalı da miniyeteye çevirdiler. Dizine kadar peştemal gelmiş. Öyle peştemal olur mu ya? Hiç beni göstermeyecek peştemal dolaylık. Bunlar örfidir. Yani örfe göre şekil alabilir. Ama burada bir ifade var. Cilbaplarını üzerlerine çeksinler. Şimdi başörtüsü adetvel yabdribne bi khumrihinne başörtülerini vursunlar alacuyubine yakalarının üstünden aşağı yakalarının üstüne yani göğüs kısmını mutlaka kapatsınlar. Burada ayetleri birbirine e, bağladığımız noktada. Mesela velayuddine zinetevne zinet mahallerini açık vermesine illa mazaramina ancak e, zaruret için görünen kendiliğinden görünen yüzle Hani hepten gözünü gözünü kapatırsa duvara vurur. Yüzlen, yüzün de tabii öyle hepten yüzde çok cazibe merkezidir. Bütün vücudu temsil eder. Yüzü de hepten böyle kabak gibi, tabak gibi değil de. Yüzlen, eller, çünkü alışveriş alıyor, götürüyor, bir şey taşıyor çocuğu var. Yani eli de şey yapmamış. Bunlar müstesna diyor el ve yüzdeki. Bunun dışında ziynet mahallerini, çünkü kadın bunlar hep süs mahalleleri. Ayağına bakıyorsun, hal hal takıyorsun, ziynet mal. Göğsünü bakıyorsun, göğüs, gerdanlık, ziynet mal. Kulağına bakıyorsun, küpe takıyorsun, ziynet mal. E kadının bütün bedeni onun için avret. Erkek gibi değil ki, erkeğin bir tarafı beş para etmiyor yani. Göbekle kapa arası bir tek efendim avrette setredilmesi farz olan. E geri kalan kadında ve cemiyon bedeni hürreti avretun. Hür kadının bütün bedeni avrettir ki bizi dinleyenler Hür ve şerefli insanlardır Efendim, İlla ve ya avuç işleri bir de yüzü ste ya bunun dışında göstermesin ancak kime göstersin Nur suresina tek tek babaları kocaları çocukları erkek kardeşleri falan falan ya bu televizyonluğu seyredenler kim beyinnelmier bütün dünyanın yavru müslümanı külllü seyrediyor fasu Salihi talihi, iyisi kötüsü herkes seyrediyor sen burada nasıl bu bile program yaparsın ya? Başı örtülü bile caiz değil, çarşaflı bile caiz değil. Çünkü çarşaflı da olsa erkekler seyrediyor. Sen sokağa zaruret miktarı çıkabilirsin. Sana Kur'an söylemiş ki Es-Sâhübillah وَأَرْنَ ف۪ي buyuti كُنَّ Evlerinizde yerleşin. Kadınlara söylüyor bunu, bana söylemiyor. Ben şimdi kadınlardan daha fazla evde duruyorum. Fitneden sakınıyorum, oturuyorum aşağı. Bu zaman evde durma zamanıdır diye. Kadınlar benden fazla geziyor ya. Ve târne fî buyûtikunne. Evlerinizde karar kılın. Yerleşin. Ve lâ teberracine. Teberrucel cahiliyetilûlâ. Sakın evvelki cahiliyet dönemlerinin süslenip açılıp saçılması gibi teberrruç. Tam da bu moda programları teberrruç. Yani süslenip püslenip efendim meydana çıkmak. Ve kümle salate namazınızı dost doğru kılın. Ve atine zekate altınlarınız varsa kendinize ait paralarınız, nisabınızı, hesabınızı güzel yapın, zekatınızı verin. Ve ta'unallahu rasulü, Allah peygambere itaat edin. ma yürillüllâhu l'yizhu bu'ankum rizzehlel bey. Ey benim peygamberimin hanesinin halkı, ben sizden pislikleri gidermek istiyorum. Ve yutahhirakum tathira. Sizi arındırmak, tertemiz etmek istiyorum. Kötü bakışlardan, kötü fikirlerden, şehvetli bakışlardan, Efendim düşüncelerden sizi münezzeh tutmak istiyorum. E şimdi bu kainatın efendisinin hanımlarına, kızlarına buyurduğu, bütün ümmetin kadınlarına buyurduğunun aynısı değil mi? Allah Teala seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşi gibi korumak istiyor. Fatıma anamız gibi korumak istiyor. Seni tertemiz yapmak istiyor. Bu demektir ki bu düstura uyamayanlar uymayanlar temiz kalmaz. Temiz kalmaz demek illa da namussuzluk anlamında değildir. Zinaya düşer anlamında değildir. Ona da sebebiyet verebilir. Çünkü oradan görür, o sonra telefonunu alıyor, internette buluyor, siteye giriyor bilmem ne. Bunların çoğu da teşhirciliktir. Ve bunun sonu da harama sebebiyet verebilir. Ama illa da her o programa çıkanda efendim böyle bir şey yapıyor anlamına gelmez. Namus olabilir. Efendim namusunu himaye ediyor olabilir. Amma ve lakin. Mevla seni kıskanıyor. Mevla seni sakınıyor. Rabbin seni sakındırıyor. Bakanlarda kötü gözler olabilir. Bu kadar televizyona çıkan bir programın kim baktı kim bakmadı sen şu gözle mi baktın bu gözle baktım baktın kontrolü mümkün müdür? O zaman bu caiz değil. Zaten onun için çarşaflı da olsa caiz değil dediğim bu. Ama şimdikiler zaten saçı açık boynu açık kolu açık bacağı açık. Burada haram üstüne haram üstüne haram üstüne haram. O zaman burada pislik dediğim zaman yani Evinizde durun. Cahiliyet e, adetleri gibi süslenip, püslenip, açılıp, saçılıp dolanmayın. Zemazınızı doğru kılın, zekatınızı tam verin. Allah'a ve olsun itaat edin. Bunu yapa, niye emrediyorum size? Sizi temiz saklamak istiyorum. Ahirete hesapsız, azapsız cennete ilk girenlerle girmenizi istiyorum. Ben istemiyorum sizin helak olmanızı Mevla buyurun. Kem gözlere efendim, maruz kalmanızı, kötü bakışlara hedef olmanızı istemiyorum. İşte o zaman ki kadının ne diyorlar bir adam kötü gözden bakan bir adamın nazarına maruz kalan bir kadına bile onu şu anda fiziki olarak da e, ispat ettiler e, yani yüzünün güzelliğinin ve canlılığının ve tazeliğinin efendim pörsüdüğü ve onu vuruşturduğu ve ona e, onun o ne diyelim canlılığını aldığını söylüyor nazar çok önemli bakış çok önemli sen bu kadar milletin bakışına kendi nasıl maruz edersin o zaman e, burada sizi ben temiz tutmak istiyorum ehli beyt'e yakışan bize de yakışan odur Allah bizi de temiz tutmak istediği için bu emirleri veriyor bizim hanımlarımızı kızlarımızı ama e sen şimdi e, burada bu şartlara rahat edilmezse pislenirden hani namussuzluk anlamında kastetmiyorum Manen pislenirsin bu yetmez mi o kadar insanın bakışına maruz kaldın avret yerinde açtın gösterdin avret yerini açtın gösterdin haram Avret yerin neresi? Yüzünle elin hariç her yerin. E avret yerin, dar elbise giysen her yerini öttün. E daracık elbise giyin şekil belli ediyor. E, yine şekil belli etmekten dolayı günah? E hal böyle olunca ya benim insanların şevetini mucib olabilir. Bir de insanların günah sokma meselesi. Şimdi bakan ne diye bakıyor? E, bakan ne diye bakıyor da sen de baktırıyorsun. Teşvik de. E, hayra delalet eden hayrı yapan gibidir. Şerre delalet eden Şer'i yapan gibidir. Bütün bunlara aldığınız zaman masiyete rıza masiyettir. E sen razı olmasan oraya çıkmazsın. Adamın günah işlemesine olanak sağlıyorsun. Nereden bakarsak bakalım? Hiç çıkar yolu yoktur. Zaten moda cehennemden bir oda derdi Efendi Hazretleri. Moda zaten gavurca bir tabir. Yine zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Bu programlar zaten bizim Müslümanlar yapacak, kurgulayacak kadar... Akılları da çalışmaz. Hep yavurların kanallarında ne varsa o adalara gidiyorlar, bir şeyler yapıyorlar ya. Yarışmalar benim hep önce yavrularda çıkıyor. Sonlara bunlara bulaşıyor. Daha bir program ihdas edip de yavrulara bulaştırdığımız yok. Hep yavrulardan kötü tesirlenmeler. Ha yavruların uzaya çıkmış. Efendim fen bulmuş, fizik bulmuş, ilaç bulmuş, ne bulmuş. Onlardan da etkilendiğimiz hiç yok ha. Çünkü onlarda da hiç reyting yok. Reyting nerede? Kim kimle ne yapmış? O onunla eşleşmiş bilmem ne yapmış. Ondan sonra onun başına sımış, bacağına sımış yarışmalar. Bütün hepsi şehvetli tahrik, bütün hepsi günahlara teşvik, bütün hepsi cehenneme doğru insanları sel gibi götüren efendim, programlar. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Yapanlar da günahkar, yaptıranlar da günahkar, kanal sahipleri de günahkar, razı olanlar da günahkar seyredenler de günahkar. Bundan başka diyecek 104 kitaba baksanız bu yüşefet va verecek bir adam bulamazsınız. Ancak bazı öyle dangkurdun kur konuşan ilahiyatçı bozuntuları varsa onu bilmem. Adam başörtü bile lazım değil diyor. Gerdanın diyor gerdanlığın çalınmasın diye oranı ört diyor, diyor yani. Şimdi bu kafaya konuşmuyorum ben. Ben ehli sünnet ulemadan Şarktan garba dolaşsalar bir alim fetva veren bulamazlar. Haramdır ve günahtır ve yasaktır. Ama en büyük mesele işte, alet olan, sebep olan. ya Para için yapmamak lazım. Rating uğruna yapmamak lazım. Lanet ola o malaki. Namus ona alet ola demiş. Gereği Kadınlarımız, kızlarımız, bizim namuslarımız. Allah kocasına bağışlasın. Allah sahibine bağışlasın. Allah anasına, babasına bağışlasın. Teşhire ne gerek var ya? Allah ben bu kadar terim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yine önemli bir mevzu hakkında sayenizde bilgi sahibi olduk. Değerli izleyenlerimiz programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben soruları sorarken de hatırlatma gereği duyuyorum. Merak ettikleriniz et lalegültv.com.tr bize sorularınızı iletebileceğiniz mail adresimiz. Değerli hocam, Diyanet İşleri Başkanlığı çok konuşuluyor bu sıra ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılması yönünde bazı kesimlerden, taleplerin geldiği söyleniyor medyada okuduğumuz kadarıyla bu konuda neler söylersiniz efendim? Diyanet İşleri Başkanlığı tabii yönetimlerin halkı yönlendirme ve tek tip adam yetiştirme ve kendi işte duyurularını yapabilmek niyetiyle esasen yani çok iyi niyetle kurulmuş denemez. Bidayetinde. Fakat e, Diyanet reisi olan birçok insanlar, mesela Ömer Nasol'u bilmen Hazretleri, e, bazı şeylere fetva veremi, ve, veremedi. Vermeyince de o zaman bırakıyorum bu işi dedi. Efendim, bıraktı. Sonra İstanbul müftülüğü yaptı. ya yani İşleri Başkanlığı'ndan oraya erken, tenzili rütbe oldu. Ama adam Allah adamıydı. Ben bu işe fetva vermem dedi. Bırakırım giderim dedi. Çünkü onlar makam mevki derdinde değildi. Şimdi Ömer Nasuhi ayarında adamlar görmüyoruz. Mesela Ömer Nasuhi'den sonra gelen Diyanetçileri Başkanlarından 40-50 senelik dönemi konuşuyorum. Bir tane daha bu işe ben fetva vermem bırakıyorum bu vazifeyi diyen ben duymadım. Tabii çok da tarihini bilmiyorum bu süreci. Demek ki e, her şeye fetva vermemek lazım. Yanlış alet olmamak lazım. Şimdi Diyanetçileri Başkanlığı yönetimle ilgili bağlantılı bir idari bir kurum. Hal böyle olunca yönetim iyiyse Diyanet İşleri Başkanlığı iyiye çalışır. Yönetim kötülerin eline geçerse Allah muhafaza Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla ne de yaptırabilirler? Yanlış fetvalar da verdirebilirler. Bunlar olmadı mı? Oldu. Yanlış fetvalar olduğu da oldu yani. Dolayısıyla biz burada ceffel kalem iyi veya kötü diyemeyiz. Kapansın veya kapanmasın diyemeyiz. Burada bizim diyeceğimiz şudur. Allah Teala vatana millete hep iyi yöneticiler nasip etsin. Bundan sonra da hep İslam'a, Müslümanlara vefalı e, yar insanlar nasip etsin de Diyanet İşleri Başkanlığı da hayırlara hizmet etsin. Bu, bunu diyebiliriz. Ama ve lakin tabii ki taviz vermemek, e, ondan sonra yanlış fetva vermemek bunlar hassas konulardır. Orada da bir fetva heyeti var. Dört mezhebi esas alarak. Özellikle milletin ekserisi Hanefi'dir ama oldu ki zaruri bir konudur. Şafii'den de taklit cevaz verilebilir. Tamam. Biz buna karşı değiliz. Hanefi'nin görüşü budur ama Şafii'de de bu vardır denebilir. Ama dört mezhebin dışına çıkmaksızın böyle caferi maferi hak mezheb değil. Bu mezheplere etmeksizin ki şu ana kadar bu korundu. Korundu. Velakin bundan sonra da inşallah korunacağını ümit ediyorum. Ama tabii ki Şöyle de bir durum var. Diyanetten maaşı alınca imam namazı kıldırıyor, çıkıyor gidiyor. Halbuki onun maaşını halk verse veya dernek verse. Dernek verdiği zaman dernekle o imamdan daha fazla hizmet alır. Neden? Çocuklarımızı okut diyecek. Gel şurada sorulara cevap ver diyecek. E bir yaşlılara bir talim tecvit kuran okut dese imam ben yapmam diyemez. E neden eskiden köylerde imamların yemeği? Köylüden geliyordu. E, yemek köylüden gelince e, köylünün ihtiyacında göreceksin. İmamdan ne ihtiyacı olur? Din olabilir. Ama şimdiki imam diyor ki ben maaş kurdan alayım. Şikayet edersen et. Kaç kişi şikayet edecek de. Hele de imam torpilliyse falan hiç. E, şikayetleri hasır altı. Yani bu adam yanlış. Tuvalete giriyor. İstibrağı yapmadan hemen çıkıyor abdest alıyor. Ya, bunun kıldırdığı namaz ne olacak? Tadili erkanı rahat etmiyor. Patkürt kıldır. Bu kadar şikayet var. Şimdi bu özelleşse yani özel olsa Dernekler ve vakıflar aracılığıyla, her camide dernek var. İmamı kendi tayin etse, tabii onun kriterleri tamamıyor. Matiplenme yetişti, şu kurstan belgeli olacak ben onu. Devletin tabii okullarından, şundan, bundan vesaire veya da resmi tanıdığı bir birimden belgeli olacak ben onu sokaktan bulsun demiyorum. Ama maaşı dernekten alsa, hizmetler fazla olur ve farklı olur ve güzel olur. Onlar da ne yapmaz? Ağlık yapmaz, imamlık yapar. Ben bunu tavsiye ederim. Ama tabii bu da neye sebebiyet verir? Önüne gelen, gelen efendim zaten camileri devlet yapmıyor. Camileri dernekler yapıyor. Halk yapıyor. Diyanet sadece bir kadro veriyor. E burada da e, tabii büyük bütçeler var. Kaç bakanlığa muadil bütçeler var. E bunlar lan çok iş görülür. Yani bu bütçeler bir zerresi e, yani bazı dernek ve vakıfların elinde olsa namaz kılmayan kalmaz. Beş vakit namazda camide yer kalmaz cuma gibi. Ama maalesef camiler boş yani. Beş vakit namazda boş. E, dolayısıyla e, faaliyetlerin güçlü olmadığı e, şu dünya kadar ehli sünnet dışı fetva çıkıyor e, Diyanetten bir açıklama bekliyorsun yok. Hemen katılıp sen devletsin. Hemen orada hakkında olsun. Yanlış açıklama yapana telefona mutlaka o kanal bağlama mecburiyeti getir. Hemen geçsin. Efendim adam horozdan kurban olur diyor. Yok efendim böyle bir şey bu yanlış konuşuyor. Dekan olsun bakan olsun bana ne? Diyanetin hemen bir yetkisinin girmesi lazım devreye. Var mı böyle bir hizmet? Yok. Önüne gelen konuşuyor. Önüne gelen Mehdi'yim, Mesih'im, hocayım, şeyhim çıkmış. Memlekette saptıran saptırana. E burada resmi güç diyanette. Ama diyanetin çok daha faal olması lazım. Batıla dur demesi lazım. Yani yanlışlara dur demesi lazım. Ha dur diyemiyorsa da Bağlanıp yanlış mı demesi lazım. Veya ben diyanetten fazla medyatik oluyorum ya. Niye benim konuşmalarım her gün medyada da diyanetin fetvaları hiçbir yerde değil? E demek halkın anlayacağı dilden bir açıklama yapamıyorlar. Cık, bu böyle olmaz. Halkın anlayacağı dilde konuşmak, halkın gündemine göre hutbeler hazırlanmaz vesaire vesaire. Ben özel olsa verimin artacağını düşünüyorum. Özel olsa verimin artacağını düşünüyorum. Ama Sonuna bağlarsak, yönetim iyiyse, diyanet iyidir. Yönetim bozuksa, diyanetinde taviz verme tehlikeleri var. Verdi mi, vermedi mi, bu mu, o mu, eskisi mi, yenisi mi? Benim bir hatırladığım Ömer Nasuh Efendi var. Ben yapmam bu işi dedi. Bıraktı gitti adam. Çünkü neden? Ben burada, efendim, hükümetle çatışacağım diye yanlış fetva veremem dedi. Bu Ömer Nasuhi işte, onun kendi ölür, ismi ölmez. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Amin. Amin. Efendim yine Türkiye'deki en büyük tehlikelerden birinin... ...siz sohbetlerinizde yıllardır söylüyorsunuz. Vahabilik tehlikesi diyorsunuz. Ve bu akımın artık Türkiye'de de artış gösterdiğini... ...siz de söylediğiniz gibi medyadan da takip edebiliyoruz. Bunun en somut örneği nedir? Ve ileride bizi nasıl tehlikeler bekliyor... Bildiğiniz gibi sizin de sohbetlerinizde sıklıkla söylüyorsunuz dinler arası diyalog mevzusu var. Buna da çok önemli reddiyeler yaptınız. Milyonlarca insan bunları takip etti. Bu iki mesele hakkında dinler arası diyalog ve vahabilik hakkında bizi bekleyen tehlikeler nedir acaba? Önemli konulara temas ettiniz. E bunlar Türkiye'nin gündeminden hiç düşmüyor. Ve e bizi de bazı haksız yere itam edenlere malzeme verilmiş oluyor. Şöyle ki Vehhabilik, dindar azı diyalog bir de Şia'dan etkilenme tehlikeyi. Üç tehlikeyi ben sohbetlerimde çok dile getirdim ve üç vasiyetim. Ben ölürüm, kalırım. Bu tehlike Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlike 3 tanedir dedim. Ve bu sohbetim kitaplaştırıldı. Piyasada var. Bu kitaptaki ilk tehlike dinler arası diyaloktur. Sonra vehabiliktir. Yani benim bu sohbetlerimde yani Şiiliktir ve vehabiliktir. Bu üç tehlike hiç gündemden düşüyor mu bakın? Ben ölsem gideceğim 40 sene, 20 sene, 30 sene sonra da yine bu tehlikeler devam edecek. Çünkü dinler arası diyalog burada öyle bir bela ki işte Yahudi Hristiyan bunun şeyi getirisine Yahudi Hristiyan Cennet'e gideceğine gidiyor. Ee, ehli kitaptan kız alınır, kız verilmezdir. Kayde. Kız da verilir. Tehlikesi var. Ondan sonra birçok konuda ben bunu sansürsüz programında beyan ettim. Tekedeklerde beyan ettim. Yani çok büyük programlar yani. 5-10 milyon izleyicisi, sonradan 10 milyon tıklanmış dinlenmiş yani. 10 milyon dinlendiğini epey evvel duyduğum programlarda ben bunları beyan ettim. Ama şimdi bana, beni itham ediyorlar. Beni benim hakkımda işte ne diyor şey, Nihal Bengisu diye bir kadın, efendim Habertürk'ün yazarı, geçen gün çıkmış e, ne diyor? İşte ona da kumpas kuruldu falan. Eee tamam kuruldu. E, ondan sonra niye kuruldu? İşte dinler arası diyaloğa çattığı için kuruldu. Bu yeni operasyon olan kişiler de dinler arası diyaloğa çatıyormuş da, oradan da bağlantı kuruyor. E tamam olabilir, olmaz, denemez yani bu memlekette. Her şey olabilir. E, dinler arası diyalog e, tabii ki e, çok çevreyi etkiliyor. Yani burada mason localarını etkiliyor, Yahudi lobilerini etkiliyor, arka planda e, Hristiyan lobilerini etkiliyor, e, efendim e, Patrikhane'yi etkiliyor. Etkiliyordu etkiliyor yani. Dinler arası diyalog büyük proje, misyoner projesi. E şimdi benim tabii bundan hasmım çoğalması vesaire bana kumpas kurulması muhtemel doğal. Herkes işini yapacak. Ben de işimi yapacağım. Şimdi buna bir şey demiyorum. Ama kalkıp bu hanım kardeş demez mi ki işte bunun da işte alameti falan gibi yani lafları aynı birebir söyleyemiyorum. Yani hapisten çıktıktan sonra söylemlerini değiştirdi. El-insaf vel ya. Hangi söylemimi değiştirdim? E sen şimdi beni ne kadar takip ediyorsun da bu kanata varıyorsun? Şimdi bu iftira olmaz mı? Hangi söylemi mi değiştirdim? Bir hafta evvelki sohbette yine dinler arası diyalog. Geçenlerde yine dinler arası diyalog. Tehlikeleri sayarken illa dinler arası diyalog tehlikesini. Söylüyorum. Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. Şu kadar takoz gibi kitap. Kafana alsan kafan yarılır. Ha şu kadar kitap yazmışım. Okudunuz mu? Kitabı piyasadan mı çektim? Özür mü diledim? Peki. Üç vasiyetim. Ortada. Birincisi dinler arası diyalog. Piyasadan mı çektim? Özür mü diledim? Ondan sonra Aban toplantılarında Bu işin babası olan Fetva babası olan Hayrettin Karaman'a diye Özel 75 sayfalık kitap Ali Bulaşlar'ın falan sorularına cevapta Hala Yahudi on Yeni Şapak'ta yazı yazıyor Diyor ki ben e, bunu demedim Ben bu görüşte değilim Görüşte değilsin Polemik değil diyalog kitabını niye piyasadan toplattın Piyasada kitap yok Ben hani kaynak olsun diye bir tane kendimde saklıyorum o zaman ya diyeceksin ki Ali Bulaç şu bu buradaki e, kitabı yazanlar bana iftira etti. Mahkeme açacaksın, tekzip davası açacaksın. Ben de anlayacağım ki sen bu görüşte değilsin. Senin bu görüşte olduğunun başka bir alameti nedir? E, sen diyanetin tefsiri, beşçilik diyanetin tefsirinde dört heyet kişiden birisin. Ve onların ağır basanısın. Hocaların hocasısın ya. E orada Bekara suresi 62. ayet iman eden Yahudi, Hristiyan, ateşe tapan, yıldıza tapan falan Sabi, nasıl ara? Hepsi iki şart. Allah ahirete inandı yeter. Peygambere inanmak yok. İslam yok. Bir şey yok. Diyen mason olduğu tescilli abduh masonunu Abdul masonunun fetvasını orada yayınlamışsın. E sen de o dört kişiden birisin. Ve altına da ben onun görüşünü naklettim. Bir görüşü biz de kitap yazıyoruz. Bir görüşü nakledip de altına reddiye yapmadığın zaman o görüş sana aittir. Sana aittir. Reddiyesiz nakledilen görüş teşhir ediliyorsun, yayıyorsun, beğeniyorsun, olsun. Ama altına dipnot düşersin, bu görüş uygun değildir. Dersin. O da adetinde görüşlerin tümünü alıp da tahlil yapmak varsa, hiçbir yerde böyle bir şey yapmazken sırf orada da yapıyorsan o da hımarın kafasına karpuz kabuğu düşürmek kabiliğinden fitnedir. Fitnecisin o zaman. E şimdi sen kardeşim, bu kitap ortada. Şimdi onu inkar ediyor. Muhabeyi'yi sevmen meselesini kabul ediyorum da diyor. Bunu kabul etmiyorum diyor. Orada Halim Ulaşlar'la bir röportajım var. Ve röportajda abat toplantılarının başı değil miydin? Mimarı değil miydin? Ne oldu şimdi? Orada diyorsun ki Yahudi olup da hala şu anda bile kafir olmayan var. Irk manasında konuşmuyorsun. Şu Allah ahirete inanıyorsa amel Salih'te kendine göre ediyorsun bunu diyorsun yani. Ha Bu laflar bana ait değil. O zaman teksi edersin. Dava açarsın. Bunlar bana iftira atıldı, ben bu lafları demedim dersin? Ben de seni anlarım. Da orada neler diyorsun? Cennete girecek tabii diyorsun. Ayet böyle söylüyor diyorsun vesaire vesaire. Şimdi ben bunların hepsine reddiye yapmış bir adam olarak. Üç tane kitabım ortada. Yüzlerce sohbetimdeki konular ortadayken. Hep aynı şeyi mi konuşacağız kardeşim? temcik pilavı gibi. Şimdi de şia tehlikesi çıktı. Şia tehlikesi var. Ajanlar da olmuş, casuslar da olmuş. Mütalika tehlikesi var. E, millete, sahabeye sövdürme tehlikesi var. Muaviye'yi şunu bunu sevmem derken, hadi Yezid'i ben de sevmem. Ama sahabeye işi dokundurup, oradan Hazreti Osman'a kadar sıçratıp, sıçratıp, yani dini İslam'ı, Kur'an'ın, Musaf'ın ayetlerine kadar eksik noksan denecek zamana geldik. Deniyor bunlar. Burada bu tehlikesi var. Ondan sonra Vehhabi IŞİD tehlikesi var. Çıkmış ortalama milleti kesiyor. Tekfir tehlikesi var, Vehhabi konusu. Tekfir. O kafir, bu kafir. E bu sefer ne oluyor? Manı, malı helal, canı helal. Karısı cariye kes. E bu, burada bu tehlike var. Ben şimdi tabii ki bunları konuşuyorum. Her zaman da aynı şey konuşulmaz ki ya. O zaman da beni takip eden bu cemaat ne der? Allah Allah, hoca da başka bir şey bilmiyor ya der. Onun için şimdi bu hanım kardeşimiz sözlemleri değişti derken kesinlikle bana haksızlık ediyor. Ve iftira diyor yani. Hiçbir söylemimde değişiklik yok. Hiçbir konuda kitabımı geri çekmişliğim yok. Hiçbir fetvamdan ve görüşümden özür dilemişliğim yok. Hepsi ortadadır. Teketekler, insan hepsi ortada ya. E şu andaki konuşmalarımda bunun üzerine çok durmuyorsam başka konular gündeme geldiğindendir. Çünkü ben şu anda binlerce, on binlerce gencin ona buna kafir deyip gidip Müslümanı kesmesini önlemeye çalışıyorum. Benim derdim bu. Bak 5-6 aydır benim yaptığım hizmet sayesinde... Hatay'dan, şuradan, buradan sel gibi geri dönüp tövbe eden insanların müjdelik haberlerini alıyorum. Yazık değil mi bunların analarına, babalarına? Yazık değil mi bu çocuklar gidip Müslümanları kesecekler? Ben onunla uğraşıyorum. Ben Vehhabi belasıyla uğraşıyorum. Tekfircilerle uğraşıyorum. Vehhabi, tabii bunun konusuna girersem şimdi gelmişini, geçmişini, tarihine baktığım zaman 200 senelik, 250 senelik başlangıcı ile beraber İngilizlerin kurdurduğu, Lawrence'lerin kurdurduğu bir sapık mezhep. Yani bunu konuşuyoruz ama Muhammed bin Abdülvehap. Abdülvehap babasının adı. Babası da reddiye yazmış oğluna. Ama babasının Abdülvehap olmasından adı ve abi kaldı. Böyle çok şeyler oluyor. Babası onlar oğluna red diye yazmış. Kardeşi Süleyman oğluna red diye yazmış. Hepsi kitapları ortada. Bunda her yol var. Efendim milletin kadınların bile falanı kestiriyor. Mekke'yi bastılar, Taif'i bastı. 10 bin alimi Taif'te kestiler. Taif kan gölüne götürdü. Herkes şirk. Türbeyi ziyaret eden Dinden çıktı. Efendim ya Resulallah diyen, şefaat isteyen gavur oldu. Haşa. Böyle eziyet ettiler. milletin köle cari ettiler. Mekke'yi medine işgal ettiler. Ne şerefsizlikler ettiler. İngiliz'in kendi gelse yapmaz. Çok tehlikeli bir örgüt. Ama şimdi bunun tabi uzantıları. E şimdi bunun uzantıları geliyor geliyor. E şu anda da tezahür ediyor. Herkese kafir diyen. Namaz kılmayana kafir diyor bunlar. Günaha yapana kafir diyor bunlar. E bunların çok daha bariz özellikleri, en büyük özellikleri kafir demek. E yani şu anda da bunların e, uzantıları mevcut. İşte Allah gökte haşa, Allah'a mekan isnat etmek. E bunların özelliklerinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü, işi bitti. Haşa, sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra işi bitmez. Öldü ama işi bitmedi. Peygamberliği devam ediyor. Ondan sonra vesaire. Tabi bunların bir aslı var, ilim sahipleri. İlim sahipleri yine en azından Resulullah'a mezarı ziyaret edilir, selam verilir. Diyor. Ama bu işin baş çıbanı yani Vehhabi diyemeyiz ona. O çok evvel İbn-i Teymiye'dir. Çünkü İbn-i Teymiye'nin cihat fetvalarıyla milleti mahvettiler. İbn-i Teymiye'nin cihat fetvalarını yorumlama hatası da olabilir. Onun da ileri giden aşırı beyanları var. Evet i̇bn kendi döneminde İmam Sübki, Şafiilerin en büyük müftüsü İmam Sübki reddiye yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyarete gidilmez dedi. Ya bir adam dedi Medine'ye mescid için gidebilir dedi. Bin, bin fazla her namaz benim mescidimde bin kat fazla hadisini sahih diyor. Bin kat fazla sevap almak için mescide gidilir. Mescide gidince de gidilir, selam verilir diyor. Ama ben mescide bin fazla... Mesela ben Medine'ye giderken hiçbir zaman bin rekat fazla sevap için gitmiyorum. Ben Resulullah'a gidiyorum ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebayü Belensan'ın sözü var kabrin başında dururken. Hatta üzerine çullanmış kabrı falan. Sahabeden bir işte yeni gelen biri yapıyoruz. zaten. Biraz edepli olalım hani tam üstüne çullanmış. Baktık Ebayüvelen Sara Efendimizin hatırlısı, nazlısı, yazlısı falan şey yaptı. Ben kabre gelmedim dedi. Ben Resulullah'a geldim dedim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Medine'ye gidiyorum. Resulullah'a gidiyorum arkadaş. Bana selam veren Allah ruhumu yade eder. Cevap verir. Ebu Davud hadisi. Ki Vehhabilere Ebu Davud hadisini okudun mu? Vehhabi durur. Ama şimdiki cahiller bunların uzantıları, bozuntuları İnternet habileri bunlar. Bu internetçiler, bunlar zırca ile Ece'nin Bunlar selam da verilmezdi ölmüşe diyor yani. Bunlar kabire hiç gitmezdi. Öbürlerine hiç olmasa gidip selam verilir diyor. Mami Müslüm'ü Hüsellim'ü Aleyhi. Hangi Müslüman bana selam versin? İlla raddallahu aleyhi ruhu. Allah ruhumu yade eder. Hatta Ruddi selam selamına yade eder. Bu Ebu Davud hadisi. Bir Vahabi zaten böyle bir hadis okudun mu durandır. Çünkü ilmi olandır yani. Onlarda az ilmi yok. İlk başta İngilizler kurdudu, bu buydu ama şu andakilerde baya bir ihtisas var tabi. Hanbeli mezebine vakıflar, çok çok alimleri var. E şimdi ama bir hadisi mücadele ilmi safada devam ediyor. E şimdi İbn-i aşırılıkları e, zamanındaki alimler onu tekfir ettiler. Allah benim gibi iner diyor bir şeyde. İbn-i Battuta oradaydı. Efendim Emevi camisinde hutbede Allah nüzül buyurur, tecellisin üzüle der Kendisi Allah benim gibi iner. Leşeke misli işe, Allah'ın misli yok. İbn-i belası ve onun fetvalarını baz alan bu radikal gruplar bir ameli terk edene de kafir demeye başladılar. Namaz kılmayana kafir demeye başladılar. Resulullah'ın yüzü suyu hürmetine dua ettiğine kafir demeye başladılar. Allah gökte değil diyene kafir demeye başladılar. Herkes kafir, ucuzculuk. Tabi buradaki zihniyet i̇bn İbni Teymiye bunu milletin karısının malını almak için yapmadı. Kendi sapkın görüşleri i̇bn Hacer Heytemi'nin Allah Evli Allah'ın işte İbn Hacer Eytemil Mekki o mübarende dediği gibi Allah'ın saptırdığı, ilim üzere saptırdığı vallun mudillun sapık ve saptırıcı bir adamdır dedi yani. E şimdi bu adama Türkiye'de İmam Züfer gibi müstehittir diyen hocalar var ya. Nasıl müstehit oluyor ya? Hakkında bu kadar ihtilaf... İmam Züfer'in müstehit olduğuna bir ihtilaf var mı? Bu adama bütün ulema ki Kafir oldu diyen bile var ya Allah benim gibi iner dediği için. Hapislerde çürüttüler ya. Kaç kere çağırdılar tevbe etti. Niye tövbe ettim diyorsun o zaman? Dirensene. Davan haksa ölürüm desene. Tövbe ettim dedi. Yine gitti aynalarını yaptı ya. Kaç kere hapse atıldı çıktı tevbe ettim dedi. Niye tövbe ediyorsun o zaman haklıysa? İnsan haklı olduğu için tevbe eder mi? Ölürüm de tevbe etmem der. Ahmed İbn-i Hanbel Kur'an mahluk değildir dedi. Hapislerde yattı. Darbeler yedi. Sopalar yedi. i̇mam Tevbe mi ettim dedi taviz mi verdi Deminki olaya misal İmam-ı Azam kadılığı tercih etmemek için Kadılık şimdiki diyanet reisliği Kadı yapmayın beni dedi. Ben sizin isteğinize göre fetva veremem Olacaksın olmayacaksın çünkü çok etkili kişi Onu yapmak istiyor hükümet Ne yaptı kamçıları yemeye razı oldu Hapiste ölmeye razı oldu Kadılık makamını istemedi Neden zerre kadar taviz verme Tehlikesi olursa diye Bunlar ince meseleler yani sen İbn-i arkasından nasıl gidiyorsun? Adamın nesi tescilli ki? Dünya kadar hakkında ihtilaf var. Hal böyle olunca bunun fetvaları cihat fetvalarından beslenen bu kafa Muhammed bin Abdülvehap da bu kafa İbn-i bes, yani beslentisi. Oradan da sonrakiler geldi. İşte onun ailesi. Zaten onun ailesinde diyanet şu anda da Suud'da. Diyanet o aileden geliyor. Krallıklar. E, Beni İsrail'de olduğu gibi. Beni İsrail'de bir nübüvvet ailesi var. Bir de mülk. Aynı şey devam ediyorlar. Ben İsrail'deki düzen. Halbuki İslam'da böyle bir düzen yok. Ehil olan getirilir kalifeliye. E şimdi sen burada da ehil olan o gelir diniyetin başına di şeyin başına? Ehil olan kimse? O gelir. Şura olur, seçim olur. Ehil olan gelir. Yoksa efendim benim aileden devam edecek. Böyle bir şey olur mu? Şimdi onlar da aileden devam ediyor. Alü Şeyh, Şeyh dedikleri de Abdülwab, Mahmut bin Abdülwab, Alü Şeyh. O aile gidiyor dümdüz. Hala Alü Şeyh gider. E tamam mı? Şimdikiler de boşuna değil. Çoğu da ama acayip bir şey. Ve hepsi de allameye. Yani çok ilmi var adamlar. Ben ilmi yok demiyorum. Bak onlar böyle değil. Bir hadis okursun durdurursun adamı. Ya bunlar için hadisim hadisim durduramazsın ki. Freni patlamış araba gibi gidiyorlar. O kafir bu kafir. E şimdi buradan ne çıktı? Radikal gruplar çıktı. Irak'ı kan gölüne çevirdiler. Suriye'yi kan gölüne çevirdiler. E şimdi bundan dolayıdır ki işte El-Kaide irtibatlı e, dolu çıkıyor. Yemen'inden tut, boku haram bilmem ne. Afrika'sına kadar çıktı. E şimdiki şey, bunu demeden geçemeyeceğim. Bu neydi ya? Geçen gün efendim o askeri okulu Pakistan'da patlatmaları. Bu neydi yani? İşte bu bu radikallik, bu Vehhabi o uzantılarıdır. Efendim, hükümet operasyon yapmış, bizden 1500 kişi öldürmüş, bize çok acı çektirmiş. E, beddua şunu yap, bunu yap zalime kahret. E sonra? Yok, aynı acıyı ben de çektireceğim. Ne yapılacak? Çoluk çocuğun olduğu yere git bombaları patlat. Ondan sonra da küçücük çocuklar 10 yaşından da akıllı sayıyormuş. 10 yaşından küçücükler. 10 yaşından ileri gelenlerin hepsini tara. Tarıyor, tarıyor. Bomba da patlatmıyor. Ondan sonra da kendi yakalanacağını anlayınca da bombaları patlatınca 10 yaşından aşağıki küçüklere de rastladı. Zaten 2 yaşına da rastladı tabii. Bombayı patlatınca herif kendi intihar saldırısı. Ulan intihar saldırısı hangi dinde caiz? İntihar haram zaten. Allah cenneti haram ediyor intihar, intihar edene. Hangi dinde mezhepte caiz? Ondan sonra sen bir adam sana zulmetti diye, sen onun o da o acıyı yaşasın diye sana zulmetmemiş olan çocuğuna, karısına, orada denk gelene rast gelene eziyet etme hakkına sahip misin? Tarama hakkına sahip misin? Bombalama yapıp da kim ne olursa olsun burada kim ölür çıkarsın deme hakkına sahip misin? Hangi mezhepte var ehli sünnetin? İşte Vahabi'nin tezahürü budur. Yazıklar olsun. Biz Hanefi mezhebindeyiz diyorlar. Afganistan'dakiler. Hem de Sünni'yiz diyorlar. Hem Hanefi'yim hem Sünni'yim. Ancak şundan korkarım bir şerh koyayım. Bazı kere başkaları yapıyor. Onlar sahip, adına sahipleniliyor. O şerhi devamlı koyalım. Yahudi'nin dünyada çok büyük oyunları vardır. Hanefi ve Sünni olan bir cemaatin medrese talebelerinin Böyle bir şey yapacağını tasavvur ve tekayyül bile edemiyorum. Ama yapmışlarsa radikalleşmişlerdir. Bana Hanefi'im, Sünni'im anlatmasınlar. Katıksız Vahhabileşmişlerdir. Çünkü o da o acıyı çeksin diye suçsuz bir çocuğu öldüremezsin. Suç ferdidir, sahibini bağla. La ezibi adını Allah Teala buyuruyor. Çocuğun nasıl be baba yanmaz Vela mı ölüydün o cazinan validi işe ya? Hiçbir çocuk babasından yere de ceza çekmez diyor. Sen ne demek istiyorsun babası bana yapmış, ordu bana yapmış. Ben de ordunun bütün çocuklarının yetiştiği okulu basayım. Ya. Çocuk 2 yaşında, çocuk 10 yaşında. Böyle bir şey caz. Diye. Onun için bu vehabilik büyük bela. Dinler arası diyalog başka bela. E bir de şia etkisi. Ajanları dolu. Çünkü Türkiye'deki en büyük tehlikeyi, çünkü ben birinci tehlikeyi şiaya aldım. Neden derseniz, zemini fazla. Ne demek zemini fazla? Vehhabinin zemini az. Efendim, diyalogçuların zemini çok az. Birbirini kandırıyorlar. O papaza diyor ki sen cennete gideceksin. Papaz diyor, yani iyi olur diyor gidersem diyor. Sen de cennete gideceksin bile demiyor ha. Yani o papaza diyor sen gideceksin. Papaz ona dönüp siz de gideceksiniz efendim diyen yok. Yani o kadar da yalakalık var yani. Ama tutmaz. Türkiye'de tutmuyor, tutmaz. Bir de zemin kaybediyor. Devamlı zemin kaybediyor. Yaşanan olaylar onu gösteriyor. Ama Şia'nın tehlikesi Türkiye'de zemin bulur. Niye bulur? E çünkü halkalının ortasında halkalanının ortasında Caferiyiz diyerekten binlerce on binlerce insan toplanıp ya bunlar Ebu Bekir'i sevmezler. Ömer'i sevmezler. Bunlar Muaviye Radiyalan Efendimiz'e ki ben bizzat kulaklarımla Hilal kanalında dinledim. Şafirilerin başı adını unuttum. O adam bize ulan, ezan düşmanı, ezanı duymayayım diye kulaklarını tıkıyordu Muaviye diyerek. Resmen kafir dedi sahibi. Resmen kafir dedi. Sevmiyorum da demedi yani. Öbür Ahirettin Karaman sevmiyorum diyor. Bu resmen ezan düşmanı kafir dedi ya. E bu kadar zemin varken Türkiye'de en büyük tehlike bence şia tehlikesidir. Çünkü bir de altyapıdan efendim radikal gruplarla da birleşebiliyorlar. Bir de devletleri var arkalarında. Ehli sünnetin devleti yok dünyada şu an. Ama onların devleti var. Devlet olunca çok güç oluyor. E, maddi manevi güç arkalarında. Ondan sonra ben bunlar ajan ve casuslar millete musallat etmişler. Efendim, e, Türkiye'de bir de e, yani 12 İmam Ehli Beyt ekolünü çok seven insanlar var. Bunların çoğu tabii e, meselenin gerçeğini bilmez. Ama onlar oradan ne yollan giriyor Şia onlara? 12 imam bizim de imamımız. Değil mi? Muaviye'yi biz de sövüyoruz. Değil mi? Ebu Bekir yanlış yolda, Ömer bozuk, Ayşe bozuk, haşa. E orada müşterek nokta, bu, Türkiye'de zemin var mı? Bayağı bir var yani, %10-20 falan bir zemin var. O nokta müşterek nokta. Ha Yezid'e sövmek, Yezid'e ben de söveyim. Yezid'de lafım yok. Ama sahabenin ırzını korumak zorundayım. Din bize sahabeden geldi. Hele ki Ebu Bekir Ömer Osman Ali dendiği noktada. Ama şimdi bunlara söven, sövdüğün anda burada çok büyük bir vay abicim gel diyen çevre bulursun. Onun için şu anda şu daha da büyük bir tehlike. Türkiye'de şu an için. Bundan çünkü etkilenenler var. Çünkü bunlar Hacı Hoca göründüğü için. Yani kafada sarık, sakal şu bu. Her yol var adamda ama itikat bozuk. Biz bunların güzel bir şeyini çıkaracağız seni. Fetvalarındaki bozukluklar, itikattan bozukluklar. Kur'an'a eksik diyor adam ya. Kendi kitabla Kur'an'a eksik diyor. 13'ün için, e yani biz bunları konuşmaya devam ediyoruz. Asla söylemlerimizde bir değişiklik yoktur. Ama bu konular 5-10 dakikadaki cevaplan bitecek şeyler değildir. Yazdığımız kitaplara baksınlar, bir de yaptığımız sohbetlere baksınlar. Diyalog hakkında çok kitaplar yazdık. Onlar mevcuttur. E, Vehhabi hakkında da reddiyelerimiz var ama, Vehhabi ile Şia'ya e, iyi bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. E, güzel delillerle ve reddiyelerle hangi görüşleri var, cevabı nedir? Hani Allah'ın semada gökte olmadığından tutun. ilmi cevaplar verilecek. O zaman daha da tavsiye ederiz. İnşallah bize dua etsinler. Allah vaktimize, ömrümüze, nefesimize bereket versin de biz birkaç kitap bu usta kaynak eser verebiliriz. Arayan yine de bulabilir ama ekseri Arapça eserler tabii. Türkçe'ye şöyle tanzimli bir şey pek görmedim. İnşallah Allah Teala Hazretleri bu konuşmalarımızı insanlar hidayetine vesile kılsın. Efendim, geleceğin Noel tehlikesinden Allah Teala ümmeti muhafaza etsin. Allah Teala Hazretleri Mevlid ayımızı mübarek eylesin. Mevlid gecemizde büyük ihtifaller kutlamalarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam sünnetine ittiba üzere onun ruhunu şad etmeyi bize nasip eylesin. Tam kabri şerifine arz olacak ihlasıyla samimiyetle salavatlar okumayı getirmeyi müyesser eylesin diyorum. E bu vesileyle efendim, Mevlid ayını tebrik ediyorum. Mevlid gecesini tebrik ediyorum. Sinan Erdem'de 31 Aralık Saat yedide en geç yedide bütün erkek cemaatlerimizi sevenlerimizi kardeşlerimizi hem Hristiyan merasimlerine katılma uğursuzluğundan kurtulma hem bu işe katılanlar adına tevbe ve istiğfar ederek Ya Rabbi belanı celbetmesin. Siperi sahika görevi hani o kadar insanın binlerce insanın gelmesiyle belki bir paratonel vazifesi görebilir miyiz? Ya Rabbi herkes isyanla meşgulken bak böyle kullarında var. Onlara da dua ediyoruz, onlara da affeyle, idade eyle diye onlar adına da bir da bulunmak üzere mutlaka Sinan Erdem'deki toplantıya davet ediyoruz. Bu vesileyle Allah Teala bütün dinleyenlerimizin günlerini, gecelerini mübarek eylesin. Amin. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu nazardan sizlere muhafaza buyursun. Size sağlık saat nasip eylesin. Bütün izleyenlerimize daha uzun yıllar boyunca bu ilminizden bize bu bilgileri vermeyi nasip eylesin. Amin. Değerli izleyenlerimiz geldik bugünkü programımızın sonuna ve bugün sizlerle beraber paylaştığımız bütün bu soruların cevaplarını Cübbel Ahmet Hoca'mızın verdiği cevapları Cübbeli Ahmet Hoca .tv adresinden izleyebilirsiniz. Tekrar ediyorum, Cübbeli Ahmet Hoca .tv adresinden. Facebook kullanıyorsanız eğer Facebook sılaç Ahmet Hoca zaten resmi sayfası diye bir logoda mevcut. Twitter kullananlar için de Twitter .com slash, ardından c alt Ahmet Hoca. Zaten bu sayfaya da bu hesaba girdiğiniz zaman Sol üst tarafta resmi sayfa ibaresini göreceksiniz. Rabbimiz Celle Celaluhu bu duyduğumuz ilimlerle amel etmeyi nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.